Değerli iziciler, hayırlı geceler diliyoruz Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetimize de başlıyoruz. Sizden gelen sorular var, bizim de e, soracağımız sorular var. Geçen hafta yarım bıraktığımız, bu hafta sürdürmeyi düşündüğümüz mezhepler konusu var ve Arifan dergisinin haziran sayısı var. Haziran sayısında neler var onları e, konuşacağız. Evet. Evet hocam biz geçtiğimiz hafta mezhepler konusuna e, tam da programın e, son bölümünde 8-10 dakika kadar kısaca e, bir değinip geçmiştik ama mezhep konusu e, uzunca bir süredir. E, benim bildiğim 70'lerden falan beri böyle e, gündeme gelir. 100, Özellikle hassas çevrelerde tartışılır. 150 senelik reformistler. Geçmişi çok tabii Hatta tabii, tabii çıkmasıyla da dersek o zaman 200 seneyi bulan, seneyi bulan bir, bir tarihi derinliği evet, var. Yani 1200 sene ittifaklı gitmiş. Daha sonra kafirlerin sokuşturmaları ve dinsizliğe köprü yapmaları amacıyla e, nasıl olsa istediğin gibi kafana göre takıl, herkes ayetten hadisten mana çıkarabilir şeklinde veya hadis sahihse mezhebodur diyerekten efendim, milleti Kur'an meallerine ve hadis tercümelerine yönlendirmek suretiyle kafalarını karıştırıp, çünkü birbirine zıt gibi görünen ayetler ve birbirine zıt gibi görünen hadis-i şerifler de mevcut olduğunu bildiğimiz için bunlar ancak müştehitler halledebilmiş, çözebilmiş, telif edebilmiş, denkleştirebilmiş, birleştirebilmiş. Ee, ona göre de tercihlerini yapmış müştehitler. Fakat mille herkese sen de bir müştehitsin şeklinde bir mesaj verilerek dinsizliğe köprü yapılmak e, istenmiş, kafirler tarafından çıkartılmış bir Tuzaktır. Şimdi e, bundan dolayı bunların asıl buradaki de, lafları nereye dayanır? Efendim Kur'an'da sünnette buna delil yok. Evet. Gibi bir şeye dayanır. Hatta geçen yani ehl Sünnet bir alim hoca efendi ben de kendisine itibar ederim. E, bir kanalda program yapıyor haftalık bir arkadaşıyla. E, orada bir cevap verdi beni biraz rahatsız etti. Gerçi ee, belki evvelce detaylı anlatmıştı da tekrarında kısa geçti olabilir. Ama ne kadar kısa geçilse de e, hilafi hakikati mühim bir beyanda bulunmaktan kaçınmak lazım. Mesela orada şöyle bir şey dedi. E, yani mezhepler zaten asr-ı saadetten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra e, hadis olduğuna göre, e, meydana geldiğine göre buna Kur'an'dan sünnetten delil aramak yanlış olur dedi. Burada büyük bir gaf yaptı. Çünkü neden? Kur'an'dan sünnetten delil aramak Delil aranabilir, aranabilir delilleri belki, var diyor. E şimdi <gülüyor> velâ hatbün velâyâ biçin illâ fi kitâbün yaş kuru ne varsa kitaptadır buyuruluyorsa. E ee, mağfaratna fil kitâb şey. Biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Buyuruluyorsa hati kerimelerde. Ee, tabii ki illa Hanefi mezhebi diye adını söylemez. Zaten beş vakit namazı da beş olarak söylemez. Zekatı kırkta birini de kırkta bir olarak söylemez. Ama bunlar hep Kur'an-ı Kerim bir anayasa gibi kabul edildiği takdirde kendisinden binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hüküm çıkarılabilecek nitelikte camiyetli, genel anlamlı kısa ifadelerle vahiy bize ulaşmıştır ki hıfzı kolay olsun yani hem ezberlemesi açısından hem ahkamını, hükümlerinin korunması, genel başlıklar altında toplanması açısından. Şimdi geçen derste söyledik. Bir defa insanlar ya müçtehit olur ya mukallit olur. Yani iki sınıftır. Ya kendisi ayetten hadisten deli çıkaracak ilme sahip olur. Ya da bu ilme sahip olan birini taklit etmek zorundadır. İlimsiz olmaz. E, yani olmaz. ben okudum bunu anladım. Bunu anladım da, da olmaz. Mesela e, şimdi bir anet kelimede dediğim gibi geçen de bir, birkaç evvel misal verdim. Ve hürri mezal ki nur suresinde. Diyor ki. Zinaden erkek ancak zinaden kadınla evlenebilir. Zinaden kadını da ancak zinaden erkek veya müşrik nikahlayabilir. E bu ayetin hükmü geçersiz şu anda. Yani şu anda değil, Resulullah'ın zamanında geçersiz oldu. Yani mensuk oldu, hükmü kalktı. Ama bu ayetin lafzı Kur'an'da duruyor. Bu, bu diyor müminlere haram kılınmıştır. Şimdi bana geçen birisi geldiğinde, oldu belki de bir sene. Fırtada lafı geçti. Ne dedi bana? Bir arkadaşım var çok dönüş yaptı, tevbe etti, şudur budur da. Şimdi evlenmek istiyor ama zinaden bir kadın arıyor. Haşa, estağfurullah, tövbe etti de niye zinaden bir kadın arıyor? Namuslu kadın bulamamış mı? Ama dedi ayet varmış dedi, zinaden ancak zinaden kadınla evlenebilir. Harammış dedi namuslu kadın alması. E şimdi burada e, bu ayetin mealine bak bakmakta hani bir kanal var, radyo kanalı sıralı meal okuyor. Evet. Ama hiçbir tefsir yok. Bunun ne kadar büyük zararı var? Bu olabilir mi? Tefsirsiz meal olabilir mi? E şimdi burada hemen biz e, mamut Efendi Hazretlerinin yazdığımız mealde e, ne yaptık? E, not koyuyoruz oraya. Ne diyoruz? Nur suresinin bu ayeti, nur, yine Nur suresinin e, Dulları bekarları evlendirin ayetinin umumi ifadesinden dolayı mensuh nesh edilmiştir. Dolayısıyla o ayette daha sonra gelmiştir çünkü. Çünkü burada neyi bilmek lazım? İşte, Nasih mensuh geçen de dedim. Yoksa evet. bunu bilmeyen vaaz demez, edemez, fetva da veremez. Ondan sonra mukaddem muhakkar, sebebin üzüldü. Hangisi önce yani indi? Yani hangisi önce, hangisi, hangisi sonra? Hangisi sonra indi? Ondan sonra Hadis-i şerifler bunu nasıl tefsir etti? Sahabe bunu nasıl anladı? E, lügat manasıyla o olacak olsa peygambere ne lüzum vardı? Zaten kureş dilinde indi, Kabe'nin damına inerdi, al hepiniz Arap'sınız okuyun denirdi. Yani ekıymus sala, salatı ikame edin derken salatın lügatı duadır. Böyle ayakta durulacak, rükuya ilecek, burada bu okunacak, şurada şu okunacak şeklinde munazzam, müşekkel bir salat Arap lügatında, istilahında yoktu ki. Dolayısıyla orada bir salat, dua... Veya Kur'an'da birçok ifade eden namaz sebbih bir hamdi rabbike diye geçer. Rabbinin hamdiyle tesbih et. Kabile toluyuş şems, güneş doğmadan sabah namazı ve kabile hurubya batmadan ikindi namazı. E bunlar namaza işarettir ama sebbih bir hamdi rabbike. Hani buradan adamın biri de güneş doğmadan ben sübhanallah ve bir hamdi dedim der. Batmadan Sübhanallah dedim der. Ve bu kafada insanlar var şu anda. Yani bu vakitlerde dua emrediliyor. Namaz böyle ne ayakta Kardeşim, eğilme meyilme bu şekiller nereden yaygın çıktı? Yaygın değil ama bunu söyleyenler var. Çok yaygın değil tabii ama iki sapık yani her tarafı karıştırmaya yetiyor. E, hal böyle olunca sen bunun seppihin manası namazdır. Namazın şekli budur. E, bu hadisler olmadan mümkün olmuyor. E, Zekat aynı kırkta biri geçmiyor. Dolayısıyla sen millete Kur'an'ı aç, e, lügat manasına göre meal. E, mealde herkes bir şekilde mal vermiş. Burada ancak doğru meal hangisi olabilir? Hadis-i şeriflerin ve ya ondan sonra gelen müfessirlerin, müçtehitlerin, fukahanın e, beyanında ittifak ettikleri. Bir de böyle şaz görüşler var. Müçtehit olur, şaz bir görüş var. O da bizi bağlamaz. Çünkü cumhura uymuyor. Dolayısıyla üzerinde ittifak edilen manalarla Hazreti Kur'an ancak tefsir edilebilir. Ve bu tefsirsiz de meal manasıyla kalır. Ve çok feci, tehlikeli şeyler doğurur. Yedullah Allah'ın eli. Yet kelimesi lügatta yet el demektir. Ama Allah'ın eli var diyen kafir olur. O zaman burada nedir? E, i̇ki görüş vardır Selef mezhebi, Halef mezhebi. E, Selef derler ki, efendim Allah'ın yedi dersin, yani Türkçe falan hiçbir dilde manayı vermezsin. o Orada geçen kelimeyi sadece, kelimeyi kullanırsın, şekilsiz, nitelemesiz. Ama Halef der ki, bunu böyle yaparsan bir yarın kalkar eli ayağı der. Onun üçündür ki burada yet, el kudreti temsil eder. nasıl gibi adam yakaladı mı, tuttu mu, kavradı mı, kabza denen tutamı, e, güç sembolüdür. Burada bu kastediliyor. Yani bu manada eli sünnette kabul görmüştür. Hele ki son zamandaki fitne manaları ortadan kaldırmak için bu manada efendim, muhkem görülmüş, daha sağlam görülmüştür. Dolayısıyla adama meale bak. E şimdi ben o meali dinli dinliyorum, birkaç kere rastlıyorum. Bazı insanlar ibadet niyetiyle falan hiçbir kanalı dinlemeyelim. İşte enstrüman var, şu var, bu var. İlahiyi bile istemiyorlar falan. Onun için açıyorlar sıralı meal kanalı. E bir bakıyorum kabak gibi Allah'ın eli diyor. Onların elinin üstündedir. Ya onların elini anladık da Allah'ın eli denmez ki, meal böyle veriyor. E şimdi demin okuduğum ayet, bu diyor Müslümanlara haramdır diyor, zinaden namuslu kadın alamaz diyor. Mensuh bir ayet, bunu böyle mana veriyor geçiyor. Bunu böyle dinleyen bir adam ne yapar? İşte o adam cihaz gibi zinaden kadın arar. Böyle bir şey olabilir mi? E dolayısıyla sen şimdi müçtehit misin, mukallit misin? Müçtehit olmadığını açıklar, geçen derste bazı şartlar, ağır ağır şartlar saydık burada. Kur'an'ın hıfzı, hadislerin, sünnenin, sünnetlerin ezbere bilinmesi, ravilerin ezbere bilinmesi, ravilerin vasıflarının en az 600 bin hadis, yani 1 milyona yakın hadis icap eder. Bunların ravileri, ravilerin Resulullah Sazım'a kadar giden senedi, bu sened içindeki ravilerin ahvali, ilmi durumları, hafızaları, zekaları, unutup şaşırıp şaşırmadıkları, efendim işte yalan konuşup konuşmadıkları, adaletli olup olmadıkları, bu nasıl bir şeydir? Yani hele adaletli olup olmadıkları Tabii ne o kadar bir tebbuat şey ister. Sanki bugün bu vasıfları haiz kimseyi e, Efendim, kolay kolay şu, bulamazsınız. Bulamaz. Bunun çok güzel bir tabiri vardır. Mümkündür ama vuku yok. <gülüyor> yani dünyada Allah'ı görmek ehli sünnete göre nedir? Çok güzel bir tabiri var. Dünyada Allah'ı görmek mümkündür. Ama vuku yok. Vuku olsaydı Musa Aleyhisselam'a olurdu. Şu dağa bak dedi dayanabilirse sen de görürsün. Ama dağa bak daha dayanabilmesi mümkün ya. Onu mümkün'e bağladı. Mümkün'e bağlanan şey mümkün demektir. Muhale bağlanan şey muhal demektir. Dolayısıyla Rabbim onu mümkün'e bağladı. Bu daha durursa dedi, sen de görüş. Buradan şu tartışmaya gelmiş oluyoruz. E, İştah kapısı kapandı. İştah kapısı kapanmadı efendim. İştah kapısı açık duruyor, girebilen yok. E yani. Mümkündür mi? ama vuku yok. Prati yok. Ama prati yok demeyelim bakın. Hazreti Mehdi gelecek. En azından o zamana kadar diyelim. E, yani mesela Hz. Mehdi geldiğinde bir de müştehitlerden de üstün. Çünkü diyor, yakfu eteri layıktı. Benim izinime tam tabi olacak, hata etmeyecek. Müştehitlerde hata payı var. Hatta dört halifede de hata payı var. Yani içtihat hatası, bir sevap alır. İçtihat hatası hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yaptığı içtihatta... Bir iştihat yaptığında Allahu Teala'nın hükmüne muvafık düşmeyebilir. Şimdi Allah'tan vahiy bekler, vahiy gelmez. Vahiy gelmeyince konuda karar verir ama konu isabet etmeyebilir. Bedir'deki esirleri salması gibi. Hazreti Ömer Efendimiz e, öldürülmeleri istişaresini verirken Hazreti Sıddık Efendimiz merhamet kendisine galip geldiğinden efendim, fidye mukabili salınmaları istişaresini verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'ın görüşünü tercih buyurarak e Fidyem esirleri saldı. Ama ayetle ne geldi? Ma keneline bi yine esra hatta Küfrü sonlandırmadıkça birçok kafir kanı akıtılıp da yani İslam'ı ve dünyanın huzurunu bozacak adamların kanları dökülüp bu fitne fesat zulüm ortadan kaldırılmadıkça bir peygamber esir tutamaz diyor. Şimdi bu ayetler geldi. Sonra hatta Efendimiz ağladı Hazreti Ebu Bekir'le. Ömer gel, Niye ağlıyorsunuz? Ben de anlayayım. Ağlayacak bir şey varsa ağlayayım. Yoksa da size uyarak ağlar gibi yaparım. Falan. Ne buyurdu? Ya Ömer karıştırma. Azap şu ağacın yankınına kadar geldi. Gelseydi senden başkası kurtulamazdı. Bunlar hep sayı hadis-i şerifler. Hz. Ömer'in böyle iştihatlarda isabetleri var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farkı ne? Farkı şu. Bir iştihatta hata vuku bulsa da hatada bırakılmaz peşine mutlaka vahiy gelerek ne yapılır? O vahile muhatap olduğu için. Eşin Ebu Hanife adı anh bir meselede bir iştahat hatası okudu. Bir ecir alır. Ona tabi olanlar da bir ecir alır. Çünkü o orada bütün gayretini kullanarak son gücüyle o varmıştır. Bir şey eksik etmemiş ki. Vebal olsun. Ne gibi? Kıbleyi araştırıp da kılan. Yanlış da namazı tamamdır. Araştırmadan kılan doğru da kılsa namazı tamam değildir. Yani kıbleyi bilmediği bir noktadaysa bu i̇şte burada. Şimdi şuraya gelelim. Sen müçtehit değilsen mukallitsin. Çünkü Allah feselü ele zikrin kütübü la Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ilim eline sorun. Bir defa sormak e, farz edilmiş. E bilmiyorsan. E bilmiyorum. Yani biliyorum nasıl derim. Biliyorum dediğim anda bir konuda bir hükmü ben bana göre böyle dediğim zaman sana neye dayanarak diye sorarlar. Sen de duvara dayanarak dersen olmaz. Ayetini okuyacaksın, hadisini okuyacaksın. Ondan sonra bu adam ne yapar kalkar? Ona zıt gibi görünen bir hadis varsa o da onu okur. Bu sefer sen buna ne delil vereceksin cevap? İşte bu hadis önceydi, sonradı zamanlı biliyor musun? Ravilerde, buradaki ravide bir sıkıntı yok. Şurunun ravisinde, senedinde şu var diyebilecek misin? Veya sahabenin tatbiki bu yöndeydi. Bir tevatür sabit midir sende? E dolayısıyla sen... Hiçbir delilsiz, şeysiz efendim, ben bu ayetten bunu anlıyorum, nasıl dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin anlayışı en yakın asır ki üç asır için en hayırlı asırlar ifadesi kullanılmıştır. Buhari hadisinde. En hayırlı asır asırsa hadet, tabi'in, tebe tabi'in. Bu üç dönemdir. E bu üç dönemin insanların e, ittifak ettiği, içtihad ettiği konular varken, bugün, afedersin Zulman'ın son deliği olan bizim gibiler, gelmişiz dünyanın sonunda, daha fıkı müştehidin çıkarttığı fetvayı anlayamıyoruz. Onu anlayan fakih'tir. O müçtehidin çıkarttığı hükümden hükmü izah eden, şerh eden fakihin, fıkıhçının yani İmam Şaraksi gibi, işte İmam Kahsani gibi diyelim, İb İbni Humam gibi fıkıh alimlerinin efendim ne dediklerini anlayamıyoruz. Fıkıhçının ne dediğini anlayamıyoruz. Nerede kaldı ki Müçtehit durumuna dö döneceğiz. Ha, fıkıhçı bile müçtehit olamıyor. İmam-ı Suyut'u müçtehit olduğunu iddia etti. Şafii mezhebinin içinde. Yeni mezhep değil. Tabii bu biraz e, biraz değil bir hayli işin zorlaşması anlamına gelmiyor. Mu? Efendim tamam lazım değil ki zaten. Onun için zorlaştırıyoruz ya. Her şey hazır yapılmış. Burada yeni imalat halüzüm yok ki. Zaten sakat çıkacak bu imalat herkesi zehirleyecek. Burada sah sahi bir imalat var. Zararsız. Burada zamanın donması gibi bir problem yok. Zaman donması gibi bir problem yok. <gülüyor> problem yok çünkü kıyas kapısı açık. Yani kıyas kapısı açık ne demek? Şu andaki ulema toplanıp e, evvelce örneği kıyas olan yöntemiyle. bir meseleye, bir meseleye kıyasla yeni çıkan bir meseleyi hükme bağlayabilir. Çekim bağlanıyor da. Ama şu anda en yeni meselelerden biri mesela organ nakli gibi konularda bile Hanefi de Cahici şu diyebiliriz yine Hanbeli'de cevaz buluyoruz. Hala yani eski fıkıhta cevaz buluyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada da zaruret var hayatı önem arz ettiğinden. Burada adam Hanefi ise ölsün demiyoruz. Böbreğin birini alsın diyoruz. Ama bu adam iki böbreği, bir böbreği daha kalmış bunu da sana vereceğim diye kendini öldürüyorsa intihara giriyoruz diye ona cevaz vermiyoruz. Çünkü ikisi böbreksiz yaşayamaz. E şimdi bu gibi meseleler zaten şu andaki her yeni meselenin de mutlaka bir örneğin fıkıhta var. O örneğin de dayandığı delil var. O delil buna da delil oluyor ayrı zamanda. Yani şimdilik bira çıkmış. Nereden bulacaksın bira? Ayette hadiste, fıkıhta bilmem bir şey yok. Ama mühim ki her sarhoş eden, azı sarhoş edenin çoğu haram. Birleştirdiğin zaman O zaman bir başka konu da var. E, geliyor bira dediniz hayır. E, alkolsüz bira gibi bir tartışma var. E, alkolsüz bira. Üçeri alkolsüz... nedir çok iyi bilmiyorum Şimdi ama. Şimdi alkolsüz bira derken isimden dolayı bir şey haram olmaz. Mesela adam kuzuya domuz adını taksa o kuzu haram olmaz. Bu bizim domuzumuz dese yani. Bahçedeki kuzuya. Adını da taksa on sonra gel git yap sonra devamlı o ismi taksa. Ya bunun adını hınzır taktınız. Onun için bu haram oldu diye e, bir şey yok. Yani bu. Yani alkolü yoksa adın haram birada, e da olsa, birada da olsa. Anladım Haram eden ne? Haram eden unsur ne? Alkol. Sarhoş etme. Ama çoğunda sarhoş etme vasfı varsa damlası da haram. E, bunun bir küp içsen sarhoş olmuyorsan. Yani çoğunda da sarhoş edecek vasfı yoksa adının ne olduğunu ben bilmiyorum şimdi bu alkolsüz bira derken ben bunun içeriğini bilirim. Türkiye'de bilerim. de yeni yeni tartışılıyor da o sebeple soruyorum. Ya ben Henüz Arabistan'da falan daha galiba. var diyorlar. Yani Hicaz'da falan da. Oralarda evet. Var yani oralarda da. Çok senelerdir oraların, hani Türkiye'de pek yok evet da heyetleri var tabi. Oralar daha da titiz bu işlerde. Yani e, bilmiyorum ama ben içeriğini bilerek konuşmuyorum şu anda. Ben sizin dediğiniz konudan külli bir kaide olarak zikrediyorum. Yani Müşakhas olarak ona indiğim zaman onun içeriğini ben kimya maddelerini bilmiyorum. Tahlilinde bilgim yok. Onu helal haram e, heyeti gibi var ya hocalar inceliyorlar maddesini, kimyasını falan. Vakit ayırmak lazım. Sorarız. Yani onu da bir istiyar yaparız. Belki reklam arasında da bir cevap gelir. Ama benim dediğim başka bir şey. Şimdi madem biz müçtehit vasfına haiz değiliz, o zaman mukallidiz. Madem mukallidiz taklit etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bilmiyorsanız Zikir eline sorun. Burada tabi başka bir soru çıkıyor. Ee, mukallit yani taklit eden e, birisine tabi olan. Peki o kim? Hangisi? Yani taklit tabi... ettiğin kişi. Evet kimi taklit edeceksin? Ee, e şimdi sorusu... o zaman işte dört mezhep şart mı? Niye dörde şimdi. indi? E şimdi bunların vasıfları nelerdir? Şimdi bir de bu Kur'an'dan... Yani dini... mezheplere uymak şart mıdır? Şart. hem Mecburi şart. Mezheplere uymayan dümensiz kayık gibi nereye çarpacağı belli değil. İşte dinsizliğin köprüsüdür dediğimiz o öyle bir telfik, öyle bir çorba olur ki efendim kan çıkar, bu hadise göre peygamber kan aldırdı, abdest almadı der, kılar. Ondan sonra hanımına elini değer, efendim, peygamber hanımından hatta öperdi aşı annemizi, e, çıkardı namaz kıldırırdı. Yani bir e, şey hasıl olmadıysa abdest bozucu durum. Bunlar hep sahihte geçiyor. Ama şimdi mesela Hanefi mezhebinde hanımına, hanımını öpsen bile abdestin bozulmaz. Şafi'yle de eline değdiğin anda hanımının abdestin bozulur. Ama Şafi'de bir kovakan çıksa abdestin bozulmaz. İşte Hanefi'de bir damla kan çıksa abdestin bozulmaz. Hangisi, Anladım, o, hangisi kolaysa olmaz. Birini birine uydum diyerek o yolu izlemen lazım. Aksi takdirde ne olur? Dört mezhep'e göre de abdestsiz olursun. Yani senin abdestli olduğuna bir mezhepte bile hüküm veren yoktur. O zaman bunun dördü de yanlış değil ya Allah ininde de abdestsizsin demektir. Bir ara verelim devam edelim hocam bu çünkü önemli bir konu. Değerli önemli hocam, bir konu birkaç misal daha vereceğiz. Mezhepleri konuşuyoruz. Mezheplere uymak şart mıdır? Mezheplerin geçmişi bunu anlamaya çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Mezhepleri konuşuyoruz ve mezheplere uymak şart mıdır e, sorusu vardı. O arada tam e, reklam arasına e, denk geldi. Şimdi şeyden geliyorduk, Kur'an'da ve hadiste delilleri vardır dedik. Bir ayet okuduk, bilmiyorsanız bilene sorun. E, diğer bir ayet okuduk yine geçen derste, hatırlatmak var bundan. E, ne buyuruyor? Ve le uradduhu estaizibile, ve le iler rasul, İhtilaflı bir konuyu peygambere havale etseler ve ila ülül emri minhum içlerindeki yetkili yani bu da ulema kastediliyor. Çünkü fıkhi bir konudur. Zaten ülül emre itaat edin ayetinde de ilk kavil alimleredir. Çünkü geçen de dedik Fatih Sultan bile Şeyhül İslam'ın hükmüne uymak zorundadır. Dolayısıyla gerçekte ülül Emir alimlerdir. E ee, onca Ülül Emre sorsalar diyor. Yani burada devlet başkanına demek değil. Yani ihtilaflı bir konuyu fıkhi çözüme ulaştırmak için alimlere sorsalardı sahabelin alimleri. Yani şimdi sahabede de herkes aynı seviyede değil yani bir Ebubekir Sıddık, Ömer gibi değil ki diğerleri. Le alime'l-ladine yestenbıtuna minum. Onlar içerisinden hepsinde istinbat kabiliyeti olmayabilir. Yani istinbat, içtihat. Yani su, kuyudan su çıkarabilme kabiliyeti gibi böyle derin, zahmetli, zor iş. E, içtihat zaten cehtten gelir. Cehtu gayret, ceht, cüht, bunlar aynı kök. Son gücü kullanmak, olanca gücü kullanmak, neticesinde bir hüküm çıkartmak. İstimbat. İstinbat sahibi olanlar o hükmü bilirlerdi diyor. Dolayısıyla Resulullah zamanında bile Resulü havale etseler diyor, sadece Resulü havale etseler demiyor. Belki mesele Hazreti Ömer'in çözeceği bir şey. Dolayısıyla içerisinde istinbat edebilecekler var onlara da bildirseler konu hallolur buyuruyor. Burada da yine nereye teşvik var? E, ayetten hadisten hüküm ehli için hüküm çıkartmaya teşvik var derken zaten çekinmesin diye yani çıkarın demektir. Bu ayet olarak şimdi e, yine e, efendim ayetten şunu getirebiliriz icman delil olduğu Tamam bu da buna da girer Çünkü edile şeriye Şeriat'ın 4 delilinden biri de icmadır yani bir asırdaki alimlerin Cumhurunun bir görüşte birşefi olması birleşmesi İmam Şafir alıyor olan bunun delil olduğunu anlamak için e, Kur'an'dan ayet aradı kendisi de müsteit 200 kere hatmetti 200 kere nasıl düşünerek atmedi diyor ama 200 kere Biz 2 milyon kere hatmetecek, bunu bulamayız ama o bile 200 kere hatmetmek durumunda kaldı şu buldu Esra Gü rasda ve mümin her kim Hidayet kendisine belirdikten sonra orasıyla karşı gelirse bir de müminlerin yolundan başka yola uyarsa bu velli tutturduğu yanlış yolda onu yürütürüz ve uslay cehennem sonunda cehenneme atarız şimdi burada müminlerin yolu diyor Bak geride Resul'e muhalefet ederse dedikten sonra müminlerin yolu. Bu müminlerinden maksat nedir? Müminlerin icmanın yani bir müminler mefhumunun, bu camianın, bu cemaatin, bu toplumun yani ekseriyetinin kabul ettiği şey onların yoludur. Bu yola uymayan da cehennemliktir diyor ayet. E demek ki burada... Allah Resulü'nün yani, yolu değil de müminlerin yolu. Bu. E, ben, bu. İmam Şafii bunu getirdi. E, dolayısıyla şimdi e, ayetlerde buna delil yok. Nasıl deriz? Ancak insan şunu çıkarabilir. Benim bu delili anlamaya aktım yeterli değil. Ben buna bir delil bulamadım. Onu diyebiliriz. Ama bulanlar varsa da yine taklit işte. Onları takliden naklediyoruz şu anda. Hadis-i şeriflerde çok açık hadis-i şerifler var. Mesela sahabenin en genç yaşta en büyük fıkıh ilme sahip olan zatı Muazim-i Cebel'dir. رضي Bir hadis-i şerifte Tirmizi'de geçer. E, sahabenin bazı özelliklerini beyan ederken mesela efkahu'um Muaz binü Cebel. En fıkıhı en çok bilen Muaz Cebel'dir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efrazu'um feraiz miras ilmini en çok bilen Zeyd Sabit diyor. Bu gibi başka sahabeler de var. Şimdi Muaz Cebel zaten herhalde çok e, taununda ve veba salgınında Şam fetihlerinde işte e, şimdi Ürdün Ağvar'da yatıyor. Ee, o bölgenin hepsi Şam bölgesi deniyor da Orada vefat ettik Gençte yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdi Namazları kıldırmak Zekat hükümlerini öğretmek İçin Medine Emrevereden gönderirken de O atın üzerindeydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Onu yolculamak için yaya ona refakat etti Bir miktar Tevazuundan Ona verdiği değeri gösteriyor Kendisine orada giderken Sordu ki bu hadisler hep kaynağı sabit. Sen onların arasında bir ihtilaf olduğunda neyle hükmedeceksin? Dedi ki bir kitabilla Allah'ın kitabındaki ayetler bütün Kur'an'ı biliyorum. Çünkü sahabenin hepsi de e, o noktada hafız değil. Peki, Allah'ın kitabında o konuya bir delil, yani belki müşahhas bir konudur. Bulamazsan. Dedi, bir sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın sünnetiyle, yani sizin sizden duyduğum ve e, illa kendi duymaz, nakil ol. Ebu Reyl'den duyar falan, neyse. Bunları hep güven dahilinde birbirinden almışlardır sahabe. Ee, senin hadislerinden delil alarım. Bu tecid fi sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki benim hadislerimde o konuda bir beyan bulamazsan? Hazreti Muaz... Yani yaşta 20 25'ler ha. Belki de 25 falan da yok. Çünkü Mekke fetti ki artık 8. senedir vefatına 2 sene kaladır. Orada bile muazibni Cebel hani 18 19. Ne dedi? Tabi bu yani bu dönemde Yemen'e gittiği dönemler aynı. Ecdey du iyi. Görüşümüz orlarım dedi. Kelime de ecdey du yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi duydu yani. Ve bu kelimeyi, bu kökü yani bunun temsil ettiği efendim kaideyi, usulü tasdik etti. Bakın, bir de sükût ikrardandır kabilinden de değil. Lafzen dedi. Lafzen. Reyimi zorlarım, görüşümü zorlarım, bir karara varırım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu elhamdülillahi veffakara rasule resulü. O Allah hamd ederim ki Rasulünün rasulünü, yani ben Allah'ın rasulüyüm, o da bu da benim rasulüm, yani elçim. Rasulünün rasulünü muvaffak eden, doğruyu bulduran Allah'a hamd ederim. E çünkü ayette, hadiste her konu, her özel konuyu bulmak mümkün değil. E burada ben iştahat yaparım dedi Muaz, radıyallahu anh. Rasulullah'tan da hamdü sena işitti. Şükrettir Rabbine. Bu bir delil. Sahabe yani hadiste yok diyenlere söylüyorum. eçte dura durai diyor. Ondan sonra, bir delil daha var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İdeçte edel hakim, kadı makamında hüküm veren, tabi de bu da bir belli seviyede ilimden geçecek. Yoksa bilmem efendim, felsefe kürsüsü başkanı gelip de burada adamın karısı boş oldu mu olmadı mı ya, karar verecek hali yok. Buradaki hakim, yani hukuku bitirip de hakim olmuş manasta değil. Çünkü helal haram konusu, bu başka bir şey. Bir alim yani diyelim, kadı, İçtihad ettiği zaman fe esabe, Eğer Allah indinde karar tekdir çünkü. He iki karar ikisi de doğru olamaz Allah indindeki ilimde. İsabet ederse Allah indindeki doğruya fele ecra iki sevap alır. Ve men zorladı bütün reyini fakat hata etti yani kıbleyi araştırıp da isabet edemese de Ede başka mi? bir çare yok yani nam yolcunun namazı mı kaçırsın yol yolda mı tıkansın ölsün oralarda. Mecbur kılacak. Ha, hata ederse fele vecrun bir ecir alır. Günah söz konusu değil bir de cevap söz konusu. Şimdi hal böyle olunca bu hadis-i şerifte evem ne diyor? İdeçtehe de aynı içtihat ettiği zaman. Yani bunu tabi burada da önüne gelen kadının da işi değil. Yani Osmanlı'nın son zamanında da birçok kadıların efendim bu derecede bir kıyas yapacak. Burada içtihat demeyelim. O noktaya indiği zaman buradaki hakim yani Ebu Hanife, bu Yusuf, İmam Ebu Yusuf kadıydı. Harun Reşid'in kadısıydı. Ha, o noktada içtihat deriz. Ama bu bir, bir aşağı düştükten sonraki tabakalarda e, kadı diyebiliriz. İçtihat da diyemeyiz, kıyas diyebiliriz. Yani çünkü o kendi içtihat edemiyor. Edecek durumda değil. E, hal böyle olunca bu hadis şerif de burada bir e, yol tespit etmiş. Hata edenin de tenkit edilemeyeceğini beğenmiş. Ama bu ne, ne takdirde? Şartları ve vasıfları kendinde toplamak kaydı şartıyla. Yani bu şartlara haiz olmayan biri atsa ortaya bir şey, isabet de etse günahkardır. Burada belki şu soru aklı geliyor ister istemez. Ee, İçtihad edecek olan kişinin evsafı e, ev e, nasıl, kim tarafından, ne şekilde e, belirlenmiş, okay. üzerinde bir ittifak nasıl oluşur? Yani olur? usulü fıkıhta bu usulü fıkıh <gülüyor> ilminde bu konu bir takım şartlara bağlanmış ama benim size geçen derste de söylediğim başlıca yani zaten öbür şartları konuşmamıza gerek bırakmayacak adama el kaldırtacak tamam dur dedirtecek baştaki fasıflar Kur'an-ı Kerim'in hafız olacak hafız çok manasının alimi olacak bu çok az şu anda çok az bütün ayetlerin manalarını bilecek sebebin üzülleri ne sebepleymiş Mekke'de miymiş, Medine'de miymiş, arada mıymış, Gaza adamıymış, Bilecek. Ondan sonra efendim, nasihini mensuhunu, hangisi mukaddem, hangisi muhakkar, hangisi önce, hangisi sonra, hangisi hangisinin hükmünü nesretmiş, hangisinin lafzı duruyor, hükmü kalkmış, hangisinin e, manası duruyor, lafzı kalkmış, rejim. Rejimin lafzı yok, kalkmış, lafzı vardı Kur'an'da, lafzı nesretilmiş, manası duruyor. Vasiyetin, vasiyet ayetinin ''Vasiyet farzdır.'' diyor. Burada ''Vasiyet istiyorum. ayeti farzdır.'' ''Kütübe aleyküm...'' ''Hidâ hadrâ haddekûl mevtü intarak-i hayranl <gülüyor> vasıyyetü.'' ''Ana babanıza vasiyet farzdır.'' ''Bırakacağınız maldan ne ayırıyorsanız bildirin.'' ''Ölmeden.'' şeklindeki ayet. Lafzı duruyor. Manası kalkmış. Neden başka ayetlerde ''Ananı alacak, babanı alacak, karını alacak, kocanı alacak.'' Hepsini açıklamış. Dolayısıyla vasiyeti daha neye, nereye yapabilirsin ki? Bu gibi mesallet. Nasıkını mensukunu bilecek. Ondan sonra efendim... Ee, ayet-i kerimelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl tefsir edildiğini yani o ustaki bütün hadis-i şerifleri ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahkam hadislerini yani hükümle, hükümlerle alakalı bütün hadislerini e bu zaten bir 600 bin bir milyon kadar hadis Ahmet İbn Hanbel bir milyon biliyordu ee, tabi Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hadis tarafı zayıf derler ama çok yanlıştır müsnedi vardır Hadis müstedi vardır kendisinin. Ve onun bildiği hadisler illa kitap yazmamış Ahmed İnan de müstet yazmış diyelim 30 bin kadar bir hadis. Yani İmam-ı Azam'ın müstedi az hadis var diye. Az hadis bildiği anlamına gelmez. Mesela İmam Buhari'nin Buhari dediğimiz kitapta mükerrerini düşersen 4000 bin hadis vardır. Mükerrerlerle 8 bin hadis vardır. Ama Buhari diyor ki 8 bini. Yani mükerrerin lafız mükerrerlerini çıkarsan Mana değişik mana ifade eden 4000 bin kusurunu bin hadisten seçtik diyor. Dolayısıyla sen buhari 4 bin hadis biliyordu diyemezsin. mersin. Şimdi hal böyle olunca bu hadislerin hepsini bilecek, bu hadislerin ravilerini bilecek kim rivayet etmiş, rivayet eden kimden almış yani. Tabii 600 binden 4 bine e, mukerram ile beraber 8 bine düşen sayı e, geride kalanların. E... Geride kalanlar da başka kitaplarında biletmiş. <gülüyor> Yani Bukhari yani, sahihinde bu. Kuşku duymamız gerektirmiyor. Burada sahih şartları çok ağır şartlar koymuş. En ağır şartları koymuş. Yani ben dilsin ayet gibi. En ağır şartları yani. Ravinin durumu şu olacak şu olacak şu olacak. Adaletli olacak bir şeyin yanlışı görülmeyecek. Unutmayacak şaşırmayacak o falan. Soru. O ağır şartları koyunca bu sekiz bine inmiş. Sahihteki hadislerle sınırlı kalarak e, amel etmek. Mümkün Diğerlerine değil. itibar etmemek. Mümkün değil. Çünkü konular sahitteki hadislerle sınırlı kaldığımız zaman birçok konu işaretsiz kalır. İlla sahih değil demek, uydurma demek değildir ki. Sahihin mertebeleri var. Sahiden de üstünü var mütevatir. Mütevatir olanı inkar eden kafir oluyor. Böyle de bir hadis var. Bunlar çok az. Çünkü ondaki şart hepten ağır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir cemaat duymuş. O cemaattan cemaatler duymuş, o cemaattan cemaatler duymuş, bize kadar cemaatlerle intikal edecek. Yani bir Ebû Rehli'den Bukhari'de falan gelmekle mütevatir olmuyor. Dolayısıyla sahiten de üst yukarısı var. O zaman başka bir de çıkar der ki ben mütevatirden aşağı kabul etme. O zaman hep din iman gitti. Ne namaz ne zekat, hiçbir mütevatir. Yani lafza mütevatire inersek, yani aynı lafzın tevatürüne 20-30'a düşüyor. Manem mütevatir. Aynı mananın cemaatlardan intikali. Orada biraz adet yükseliyor. Fakat yine yetersiz. Sahilerde kalsak yine yetersiz. Çünkü sahih değil ama hasen. Yani hasen de makbul muteber bir derecedir. Hasen derecesi. Yani Birçok merfu, mevkuf yani böyle tabirler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar dayandırılabilmiş. E, mevkuf gelmiş bir sahabede durmuş. İbni Mesud'da durmuş. Yani İbni Mesud'un Resulullah'a istadı bulunmamış. Fakat öyle bir konu ki Diyor ki cehenneminde şunlar şunlar var diyor. Bu sefer âlimler diyor ki yani İbn-i Mesud diyor bunu kafadan söyleme yetkisine sahip olmadığına göre böyle bir mesele kayba girdiğine göre içtihada taalluk etmediğine göre bu diyor İbn-i Mesud'da durmuş ama mümkün değil İbn-i Mesud bunu Resulullah'tan duymadan <gülüyor> uyduramaz. Öyle bir sahabi çünkü. E, hal böyle olunca orada durmasına rağmen bu hadis Efendim kabul ediliyor, muteber olmuş. Bu gibi durumlar var. E Bunlar da ulemanın bizim işimiz değil. Yani ne gibi? Aynı şunun gibi adam basmış kurşunu herifin ayağından, kafası bozulmuş, gitmiş şeyde mahkemede hakim ona diyor ki işte 3 ay yatarım var bilmem ne. O anda mı sinirlendin? Düşünerek mi yaptın? Planlı mı geldin? Falan falan ağırlaştırıcı, indirici, bindirici bir şeyler. Bu da kalktı diyor ki Hakim Bey diyor, böyle diyor, konuşuyorsun diyor, hiç anayasadan haberin yok diyor hakime. Niye Çünkü Anayasada diyor bunu açalım bakalım diyor, yerini bulalım diyor. Anayasa duruken diyor sen bana niye göre ceza veriyorsun diyor. Anayasanın şu maddesinin, şu fıkrasının, şu bendinin, bilmem nesininle bana ne diyor. Bunu kim takar? Yani şimdi burada anayasadan senin efendim sinirlendiğinde filanı vurduğuna bir şey bulamayız ki. Mutlaka o seni, sana taalluk eden çok aşağılarda bir noktada gelecek. Çünkü sen basit vakasın yani. Basit vakasın onun için bu basit olayı basit bir yani en diplere doğru bulabiliriz. Yukarılara çıktıkça uzaklaşırız. E şimdi bunu diyen gibi bu da kalkmış gelmiş. Bu mesele İmam Azam nereden bulmuş bunu? Ben bunu ayetten hadisten görmek istiyorum. Aynı bu yani demin dediğim baklava çalanın işte ceza almasın işte simitçinin e, efendim adamı kandırması bilmem ne... ...üç simit deyip de iki simit vermesi... ...mahkemelik olmaları gibi bir konuyu... ...anayasada tartışalım diyor. <gülüyor> yani böyle bir güldürücü bir durum. Ara verip devam edelim hocam. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz... ...mezhepler çerçevesinde devam ediyor. Aramız var. Aranın ardından yine birlikte olacağız efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Mezhepler konusunu e, konuşuyoruz. Mezheplerin dayandığı kaynaklar... ...Kur'an ve hadis kaynakları neler sorusunun cevabını aldık ve Bir tane daha de, de, de buyurun o zaman Kureyza Kalesi'nin e, fethinden önce yani Hendek muharebesinden dönüldü Cebrail Aleyhisselam geldi işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerini, savaş elbiselerini çıkarırken e, niye savaş elbiselerini çıkarıyorsun Hendek'te de bayağı yorulmuşlar tabii 25 gün e, aç susuz sefil işte kafirleri Allah bir rüzgarla püskürttü. Onlar da döndüler. Ee, döndükten sonra biraz istirahat edecekken daha melekler silahlarını bırakmadı. Sen niye bırakıyorsun silahını diye Cebrail geldi. Daha ne var ey Cibril? Yahudilerden antlaşmalı olup da söz bozup Metke müşriklerine e, iltihak eden İslam ordusuna karşı. Çünkü benim aleyhime kimseye yardım etmeyeceksiniz diye şart imzalanmıştı. E, bu şartı ihlal edenler e, Kurayza ollarına onlar üzerine gideceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üzerine buyurdu ki Allah ve ahiret gününe inanan ikindiği e, Kurayza beni Kurayza kalesinde kıs. Yani mutlaka orada toplanalım. Allah ahirete inanan ikindiği orada kıs. Şimdi herkes yollara düştü. Bu emir üzerine. Şimdi ikindi namazının vakti e, bazısının için yolda geçmeye yaklaştı. Sahabe-i kiram böyle hep yollarda. Medine'ye yakın bir yer. Çünkü onun için o gün ikindiye yetişilebilir ama kimisi tabii geç çıkmıştır kimisi yavaş yürür. Hal böyle olunca bir kısmı dediler ki madem Resulullah buyurdu öyle Allah ahirete inanan ikindiyi orada kılsın. Bu vakit geçse de ben ikindiyi burada kılmam. Ben dedi orada kılacağım belki. akşam olsun. Bir kısmı da dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu maksadı acele davranın, işi gevşekten almayın, ikindiye kadar oraya yetişin. Ama yol hali, beşeriyet muktezası yetişemezsin, yetişemezsen vakit çıkıyorsa ikindiyi de geçirin demekti ki bu. Biz dediler yolda kılacağız. Bu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Dolu daha mesele örnek verebiliriz. Bunların hepsi, bak çok doyurucu örnekler. Dediler ki bir kısmımız böyle yaptı, bir kısmımız böyle yaptı. Ne yaptık biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her, taraf, her iki tarafta isabet etmiştir. Yani doğru yapmıştır. Halbuki burada iki taraf da doğru değil. Yani Allah'ın dinine doğru bir. Fakat ne manada ona her iki tarafta doğru yapıştırıp buyurmak istedi? Hiçbir tarafın vebali yok. Yani biri iki ecir alır, biri biri ecir alır. Bir mesuliyet yok, günahı yok. Çünkü istihat, o hadisin yorumu. İşte sahabe zamanında böyle istihat ihtilafları oldu. Sahabe arasında. Sonra i̇şte burada şöyle e, vefatından giriyor. sonra da oldu. Mesela. Yani biz de e, kendi aklımızda ve bilgimiz çerçevesinde bu tür... E, ihtilaflar yapamaz mıyız? Evet. Ama yapmamızı gerektiren bir durum yok ki. Hükme bağlanmış. Yani şimdi bu konular o zaman da ihtilafa giren konular e, hükme bağlanmış. E, i̇htilaf çözülmüş. Dolayısıyla şimdi çö pişmiş haşa su gibi sen ne, neyi bir daha şey edeceksin? Namaz beş vakit. Acaba üç olabilir mi? Yani ayetlerde beş demiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten onun hadiste kamsuz salavat diye beş demiş sahih hadisler i̇bn Abbas Kur'an'dan 5 olduğuna dair yerlerini göstermiş. Benim dinin, dire müminin, miracı, namaz hmm. adlı kitabımda bunların hepsinin 3-4 terkip var. 5 vakitin delili. Vitre bile delil çıkarıyorlar. Ayetlerden. Bunlar bulunmuş. Ondan sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili tatbikatı 5 vakit kıldırmış. Sahabenin tümü buna cemaat halinde yıllarca. Yıllarca miraçtan sonra bu başlamış 5 olarak. Miraç'tan beri, yani nereden baksan 12-13 sene, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında, hayatında kılınmış. Bundan sonra bize kadar sahabeden tabiin, tabin, tabin tebe-i bize kadar beş olarak intikal etmiş. Şimdi böyle bir konuda bayağı bir ilahiyat profesörlerinden üç vakit meselesini tartışanlar var. Tabii onu ben şöyle e, anlıyorum. Beş vakti itiraz anlamında değil de, e, işte zaruret ve mecburiyet tahtında... Beşi 3 vakitte... Hayır, e... zaruret demiyorlar. Şia gibi. Şia mesela zaruretsiz üç vakitte kılar. Zaruretsiz. Zaten e, sefer, yolculuk ve hastalık gibi durumlarda cem öğle nekindinin, akşam dayasının cemi konusu üç mezhepte vardır. Hanefi'de yoksa da. E, o Öyle bir zarurette de zaten Hanefi'de takvide izin verir. Öbür mezhebi. Burada bir sorun yok ki. Çözülmedik bir şey değil. Bu başka bir mesele. Tamamen 3 vakit normal hayatta. Yani nedir? Hiçbir engel mani yok. Yok iş yani. yani işe gidiyorum. İşte şimdi de bir seccal deser abdesti tut falan. Ee, biraz da fasulye mesela kuru fasulye yiyorum işte gaz yapıyor falan. Ayağımı başımı nasıl kaldıracağım? musluğa falan. E mesela bu yani. <gülüyor> Bundan sebep ne yapalım efendim abdest tutamıyorum diye namazı 3'e indirelim 3 vakte indirelim falan. E şimdi konuştukları laflar bu gibi işler bunun şeyi mi var? şimdi Aziz Bayındır'ın geçen şeyi Ramazan'da mesela çıktı. Ne diyor? E, sabah namazına kadar yenebilir diyor. Evet. Bilgi, bilgisayardan da gösterdi. Ufuk şudur budur. E, yani şimdi bütün ümmet bugüne kadar imsan bir vakti var. E, sen bu zamana kadar derken e, bu kadar ümmet bunu derken sen ilk olarak çıkmışsın. Diyorsun ki ta güneş doğana yakına kadar hatta savurda ihtilaf çıkmış şeyde bir kanal adını vermeyeyim. Bir kere ben oraya misafir gittim, konuşma yaptım. Dedim ki birkaç kişiler savur programına katılıyorlardı orada. Necmettin Saçan hoca var. Allah selamet verdi. Ehli sünnet bir hoca efendidir. Ee, onu söylediler. Ya dediler imsak oldu mu hoca efendi kesiyordu. Böyle sahnede bir başkaları var. Onlar da dedi bayağı iyi olardı. Sabah namazı falan gün ortalık hep bağırmış hala yiyorlardı diyor falan. Hoca diyormuş ki olmaz ya falan. O diyormuş ki ya biz bir fetva bulduk. Hayır bu fetvayı biz de bulalım hocam. Önümüz Ramazan, e, yaz Ramazan'ı günler uzun, gece hava kısa. sıcak. Evet. Ya böyle bir fetva olabilir mi yani? Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar ayetin manası nedir şimdi? İşte işte şimdi beyaz iplik, siyah iplikten... ...hatta ayette beyyenelekûl khaytul emyadû minel khaytul esvedi minel fecri... ...ayetini ne yaptı sahabeden biri? Anlamadı. Yastığın altına bir beyaz iplik, bir siyah iplik koymuş. Mübarek iki devi bakıyor yani karanlıktı o zaman da lamba lamba sokak lambası yok ki o karanlıkta da onları birbirinden ayırana kadar yiyordu. Sonra Rasulullah selseme geldi Rasulullah inek ele arıyız ul sen de mübarek dedi ne kadar kafası enli adamsın dedi ya <gülüyor> yani şimdi <gülüyor> niye bu dedi beyaz iplik siyah iplik değil bu beyaz iplik tan yerin arması gündüzün sembolü siyah iplik de gecenin bakışçası arta kalanının temsilcisi dolayısıyla geceyle gündüzün e, ufuk noktasında bir ayrımı. illaki ki burada evin önünde bu ayrım yapılamayabilir. Yukarıda bu ayrımın yapılması ufuk, ufuk çizgisindeki bir yerde. E, o noktadaki e, ayrım. Bu budur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis varken bunun manası bu değil Abi, diye. Bu da güzel fikir yani. Bir siyah iplik, bir beyaz iplik. İşte alıp... şunu diyorum. Sahabeden de olsan, ilim eline sorun diyor. İlim eline sorarsa istihat kabiliyeti olan sahabe alimleri diyor, onu aydınlatırlar diyor ayet. O dönemde bile istihata ihtiyaç olmuş. Çünkü ayetin dış manasına göre alırsan şimdiki mealciler gibi öyle bir şeyler çıkar ki ortaya. Aklı mantığını almaz. Durur. Halbuki izahı var. E onun için işte bak burada işte ikinci kurayza kılsın. Bir kısmı öyle anladı bir kısmı öyle anladı. İstihat olduğu için her birine de tamam kimse namazını kaza etmesin. Kimse namazını kaza etmesin çünkü son fikrini zorlamış, böyle anlamışsın, tamam. Ama bu hükümler şu anda belirlenmiş demek istiyorum. Yeni bir çıkarılmaya ihtiyaç duyulan ihtilaf yok. İhtilaf yeni yeni çıkartılıyor. Yani halif tuğraf, ters davran ki tanınasın. Ortaya yeni bir şey at ki meşhur olasın. E şimdi dört mezhepten naklede ede ede meşhur olamazsın ki herkes onu naklediyor. Meşhur olman için zemzem kuyusuna işemen lazım. Şairin dediği gibi, bevvali cehiz zemzemi, lanetle anar halk. İşte sen öyle bir şey yap, kendini e, efendim, hayırla andır. Yani ilerisinin beytini hatırlamıyorum da, birinci beyti doğru okudum. Mısra ne diyor? Yani meşhur olmak için gitti adam, zemzeme işedi diyor. Meşhur oldu diyor. Zemzem kuyusuna işeyen adam. Tarihe geçti. Fakat lanetle anılıyor diyor. Meşhur oldun ama lanetle meşhur oldun. Sen bir şey yapabiliyorsan, hayırla yad edilerek meşhur ol. Şimdi bu noktada gelelim nereye? Peki demek ki içtihat mertebesi diye bir mertebe var. Buraya herkes ulaşamıyor. Bu ilmi bir yüksek seviye istiyor. Geri kalan insanlar mukallit hükmüne düşüyor. Dolayısıyla iki sınıf olduğu için müstehit değilse mutlaka taklit etmeli. Buraya kadar geldik mi? Yani evet sizin anlattığınız mantık zinciri içerisinde geldiğimiz yer burası. Geldiğimiz yer ya burası. Ya müstehitsin ya, ya müstehitsin. dersen Gel bakalım derim ben sana. Ben de seni e, imtihana İmtihan çok... gel bakalım derim sana. Koca İmam-ı Suyut'i Hatim Etül Huffaz. Hadis hafızlarının sonuncusu. Yani 910'da vefatı hicri. Yani 520 evet. sene olmuş. 1432'ye. E, 521 sene olmuş. Yani 600 bin hadisi senetleriyle, ravileriyle en az bilen. Ondan sonra da hadis hafızları da yetişmemiş. O noktadan sonra. Şimdi tabi Bukhari müslümi falan Osmanlı'da ezberleyenler hadis hafızı derlerdi. Ama o semboliktir. Yani istilahtaki hafız tabirine uymaz. Ama tabi şimdi Bukhari Müslibi şu anda ezberebilen biri olsa, yani biz de hafız deriz yani. Ama o literatüre göre değil tabi. 600 bin hadis. Bukhari hepsini ezberlese olsun 15 bin hadis. Ravileriyle. Ravilerin ravileriyle. Ondan sonra ravilerin ahvalini bilecek. Adaletli olup olmadıkları, işte unutabildikleri, şaşırabildikleri, Hayır, bütün hepsini. Hayır buradan şöyle bir e, ilmi. sonuç çıkıyor. Çıkıyorum. 600 senedir demek ki e, müştehit. 500 ortada. falan. Yani Hayır 500, şimdi, 100, şimdi 100. onu anlatıyorum. Süüthi de müştehit değil. Şimdi onu anlatıyorum. Hadis hafızı. Fıkıhta da zirve. Her konuda, her fende ilim yazmış. Ayetullah ya Allah'ın bir alameti ya. Böyle bir ilim var. Bu zat müstehidlik iddia etti. Ama nasıl müstehidlik biliyor musun? Yeni mezhep kurmamasına değil. Mezhep içi müstehidlik var bir de. Mesela İmam Ebi Yusuf, İmam Muhammed, İmam-ı Züfer. Hanefi, Hanefi mezhebinin içinde müstehit. Fakih değil o. fakihten üstte müstehit. Efendim, e, bu da Şafii mezhebinin içinde bir müstehit son olarak bir atılım yaptı. İmam-ı Sübki, işte o zamanki Şafii otoritesi Mısır'da. O zata bu arzu halini sundu. O da buna öyle bir sualler tevcih etti ve seni sen şu şartlara haiz misin diye ona öyle bir efendim konular gösterdi ki İmam Suyuti e, mahcup kalarak bu davadan geri çekildi. Soru cevaplarda yani sen şu ilimlere vakıf mısın? Koca İmam Suyuti yani şu anda İmam Suyuti'nin eline su tükürecek, ayağına su tükürecek adam yok. Böyle olduğu halde İmam Suyuti içi, yeni mezhep kurma değil. Mezhepçi müştehit olabilir miyim? Belki fakih bile zor olmuştur. Bir de fakihin de şartları var. Fukurcinin. E dolayısıyla yani böyle bir zamanda ben müştehidim diyen adam Bakırköy'de yer bulamaz. <gülüyor> evet. Semahırköy'de yer bulamaz. <gülüyor> bir ara verelim devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, rahmet hocayla mezhep konusunu, mezhepler konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Zincler, Cüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Mezhepler konusunu noktalamak istiyoruz. Aslında Noktala mezhepler konusu çok kolay. Noktalayamayız, evet. devamlı virgülle devam edeceğiz. Evet, öyle gözüküyor. Ama ve şunu diyelim. Şimdi gelelim şu noktaya kadar. Biz müçtehit değiliz. Toplumumuzda da müçtehitlik iddiasında olacak biri yok. Naylon müçtehitler çok. Fakat bunların en ufak bir imtihanda hemen rezil olmaları mümkün. 13'ünde iddia var ama kimse ispata... Cüret edememiş bugüne kadar. Veyahut da bir imtihan olmayı kabul eden de yok. Dolayısıyla Belki iddihan, öyle bir imtihan heyeti de yok ortada. İmtihan heyeti olur. Nasıl olsa yazılı kitaplardan herkes imtihan heyeti olur. Ben bile imtihan ederim. E, mesele değil ki elimde dünyada kitaplar kitap yani. var. Ortadan açarım yani. Bu imtihan ne olacak? Rical ilminden zaten herkes takılır. Açarız bir hadisin ravilerinden şu zatın hakkında bilgi verir deriz. Allah Allah hiç duymadım adını der. Tamam bitti mesele yani. Hepsinin adını ve vasfını, ahvalini bilmesi lazım. Böyle bir şey var mı ya? Bir de bilse de olmuyor. Neden? Neye göre bu adam adil? Diyecek ki efendim şu kitaba göre. Aa sen onu demek tanımıyorsun, tanışmıyorsun. Tanışanlarıyla tanışmıyorsun. Şahitli değil. O kitabı yazanın ne bilerim doğru söylediğini. Dolayısıyla sen ne yaptın? Yine nakil oldun. Nakledicisin. Dayandığın kitap. Senin naklettiğin dayandığın kitabı yazan müştehit değil zaten. Adam müştehit olmadığını kabul ediyor zaten o dayandığın kitap. <gülüyor> Dolayısıyla senin bütün ilmin nakilden ibarettir. Bu, bu da yani bakkalülülüm nakkalülülüm demiş yani. İlimleri nakleden ilimlerin bakkalı mesafesindedir. Bakkalda imalat yok ki. Nereden imalat varsa onu satıyor malı. İçerikten bile haberi yok. Dolayısıyla sen bütün ilimleri yutsan ve hepsini de ezbere takır takır okusan, söylesen anca bakkallık yapabilirsin. İmalat yine yok. Müşteri nasıl olacak? Çünkü o bir devir meselesidir, dönem meselesidir. Yani diyelim, şimdi bunlar nereden? Ebu Hanife, diyelim sahabenin arasında müştehitler var bir defa, ilk tabakadan kadar çıkalım değil mi? Dört halife müştehit. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayi hadisinde sünneti ve sünnetul hulefai benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır ona uyun dedi. Ve dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan bazı şeyler ilhak oldu. Cumadaki ikinci ezan. Hazreti Osman döneminde ikinci ezan dediğimiz. İkinci ezan dediğimiz teravihteki e, cemaatla daim kılınması. Hazreti Ömer dönemindeki bu gibi tatbikatlar var. İşte Ama, bunlara bugün hep itirazlar var. E, a, niye itirazlar var? Çünkü e, zaten oraya itiraz eden bu hadisi kabul etmediğine oraya itiraz ediyor. Oraya itirazda durmuyor ki geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına da itiraz ediyor bu sefer. Diyor ki bu sefer peygamber postacıdır. Peygamber buna yetkili değil ki kardeşim. Peygamber nasıl böyle demiş diyor. Yani Hz. Ömer niye böyle yapmış diyen zaten Resulullah'a da beğenmiyor. Yani onun freni patlamış. Onun nerede duracağı beri cehennemin dibine kadar yolu var. Yani o adamı durduramam ki ben. Sonra Kur'an'da bile işine gelmeyen bir yer olabilir onu. O zaman da tevhile gider. Lügat manası. Hani dövün, hafifçe dövün mesela Hı. karı koca arasında için. hani boşanmamak için. Hani boşanmaya kadar gideceksen eğer ki e, birkaç ufak tefek köteğin faydası olacağı umuluyorsa yani yuvanın dağılmaması açısından mesela o ayet. E, bakıyor ki bir sefer kadın milleti bana kızacak, bu kadar da dinleyenim var, kitaplarım satılmayacak. Ben de ilahiyatçıyım. Hala müştehit olamadım mı ya? Canım çıktı diyor. Bu kadar mürekkep yaladım. Ne yapıyor? ne onları dövün ayetinden. video diyor ki buradaki darabenin bir manası da diyor. Sürgün edin manası var lügatta diyor. E bir darabenin 20 tane lügatta manası olabilir. Ama Allah'ın buyurduğu bu ayetteki maksut mana ne? E bunu hadis-i şerifler ve tatbikat şerh etmiş zaten. Fiili icrat var asr-ı saadette. Sen bütün bunları... Devre bırakarak açıyor lügatı. Lügatı bir aç, aa darabe sürgün edin hemen diyor ki o zaman diyor evden atın. Lan bu dövmekten beter. Kadın evden atsan nereye gidecek? Sen çık evden. Yani verdiği mana da dövme lafını kurtarayım derken çok daha büyük mevsedetlere, vefesatlara sebep olacak bir mana. Evden atın diyor. Halbuki İslam'da kadın evden atın diye bir şey de yok. Bu sefer ne biçim hatalara, azim hatalara düşüyor. Dolayısıyla şimdi bunların bunlar gülgürücü işler. Yani şu andaki müştehidlik iddiasında olan bayağı da bir talebeleri olan bazı hocaların hocasıyla kaplılar da var bunların içerisinde. Evet. Tabi bunların ne mal olduğunu hocaları çok evvel Ahmet Davutoğlu hoca mesela o kişi hakkındaki beyanını vermiş din tahrifçileri kitabında. Bu benim talebem ama diyor müştehitliğe hevesleniyor diyor. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor diyor. İmam-ı Azam da 18 hadis biliyor diyor diyor. İmam-ı Azam 18 hadis biliyor tabi. Niçin? Mütevatir 18 var da mesela onun için. Mütevatir olarak o kadar biliyor. Sahih olarak ne kadar biliyor? Hasen olarak ne kadar biliyor? Merfouen ne kadar biliyor? O yok. İmam-ı Azam 18 hadis biliyordu zaten. Hani buradaki felsefe şu. Hımr rical nehanur rical. Onlar da adam, biz de adam. Kardeşim, onlar da adam, sen de adam dersen ben de sana derim ki onlar hakkında hadis var, senin hakkında ne var? Senin hakkında ahir zamanın, betler zamanındaki kötü ulema hakkında hadisler var. Onlar hakkında ne var? Şimdi gelelim. Müçtehitler dört tane değil. Yüzlerce var. İmam Evzailer, İbni Ebi Leyla'lar, Süfyanlar, Rıdvanullah Ali Mecmain. Hepsi bir bölgesel olarak da mesela. Biri Şam bölgesinde, biri Küfede, biri şurada, biri İmam Şafii sonradan Mısır'da yoğunlaştı. Vefatı da orada. İmam Malik Medine'de. O civarda yoğunlaştı. İmam Azzemiz Küf'e ekolü. Bunların en kıdemlisi Ebu bu Hanife'dir. Radıyallahu anh. E bu zat zaten tabiindendir. Yani sekiz kadar sahabe görmüştür. Bazı hadiste sahabeden rivayet ettiği hadisler de var. Çocukken de olsa Kabe'de falan gittiğinde hacca, babasıyla falan sahabeyi görmüştür. Dolayısıyla sahabeyi gören e, özel bir müjdesi var. Cehennem beni görene dokunmaz. Beni göreni görene de dokunmaz. Ama orada kesti. Yani bir müjde garantisi var. E tu valimarani Öbür hadiste beni görene müjde göreni göreni göreni görene göreni göreni görene, görene, görene, görene, görene gidiyor. O bize kadar gelebilir. Silsileden takip yoluyla o zatı da görürüz. Ama cehennem dokunmayacak. Müjdesinde beni gören ya da göreni gören. Bu da Tirmizi ile falan geçiyor. Yani mazhar tefsirinde kaynağıdır da o Hadis kaynaklarında geçiyor. Şimdi burada tabiin tabakasının zaten bir fazileti belirtilmiş. Tabi Müslüman olarak gören. Yoksa Ebu Cehil de gördü o ayrı dava. İnanarak görecek. Şimdi gelelim nereye? Bu zat tabiindendir. Onun zamanı öncedir. Vefatı 150'dir. Bu itibarla İmam Şafii falan zaten ona yetişememiştir. Vefatından 2 sene sonra. İmam Şafii'nin de anne karnında 2 sene kadar kaldığı rivat edilir. Onun için Hanefiler sizin imamınız, bizim imam ölene kadar mecburen içeride kaldı, dünya çıkamadı derler. Yani böyle bir laflar vardı. Şafiiler de buna Latife kabilinden efendim derler. Şimdi bunlar e, İmam-ı Azam'da burada kıdem vardır. Kıdemde eftaliyet vardır. Hakkında delalet eden hadis vardır. Bütün alimler bu hadiste müttefiktir. Bukhari'de geçer. Ne diyor? Selman-ı Farisi yanındayken dizine vurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem levkânel iman. İman Süreyya yıldızında olsa, Bu Selman'ın adamlarından, bundan gelecek, yani bu milletten, Fars, Pers, Pers <gülüyor> ırkından gelecek bazı adamlar, o kadar derin zekaya ve ilme sahip olacaklar ki, imanı Süreyya'dan aşağı alacaklar. Süreyya bir yıldızdır, Ülker yıldızı gibi bir grup yıldızdır. İmanı oradan alacak, indirecek diyor. Bu ne demek? Çok derin bir istihad, istimbat demek yani böyle bir ilme sahip olacaktır. Bütün alimler diyorlar ki Fars milletinden yani Selman-ı Farisi'nin mensup olduğu ırktan ki Ebu Hanife de o ırktandır asla Arap değildir İmam-ı Azam kadar daha derin itikat ilk itikat kitabı Fıkhı Ekber diye yazan itikatta amelde hüküm çıkaran Kur'an sünnetten fetva çıkaran bir kişi daha gelmemiş. Dolayısıyla ittifakla bu, bu Selman'ın ırkından gelecek zatlar deninde başı çeken Ebu Hanife'dir. Şimdi onun zekası, onun dehası, bunlar efendim onun ilmi, onun seviyesi bu. Eşsiz bir şey yani. Mümkün değil. Kıyamete kadar ümmetin gelecek meselelerine üstat yapmışlar. Hiç o zaman olmayan şeyler. Onlara Allah öyle bir zeka ve deha var. Unutmak nedir bilmezler. Yatsının abdesiyle sabaha kılıyor 40 sene. 40 sene hiç uyumamış. Gündüz bir saat oturduğu yerde dalarmış. E bunu sen bir günde şey sen ertesi gün bildiğin hafızı da unutursun uykusuzluktan. Kur'an'ı da yanlış okursun. Bunlar Allah vergisi. O sonra zekada zirve ders okutuyor. Kadının birisi geliyor. Efendim bir tane e, elmayı böyle ortadan kırmış. imam Azam'ın önüne atıyor. Hiçbir mevzu yok. Kadında da haya var. Yani sorusunu utandığından sesli soramıyor. Efendim yok. Bir tane elma. Pembeli Yeşilli, beyazlı bir. Renk karışıklığı. Elmayı bütün atıyor. Bütün talebe de diyor, Allah Allah. Yani o da zannediyorlar ki hediye gibi yesin diye dersin ortasında bir elma attı herhalde kadın falan. İmam Azam hemen ne yapıyor? Elmanın içini açıyor. Kırıyor. O da onu ona atıyor. Kimse bir şey ama anlamıyor. Orada İmam Züfer olabilir, İmam Ebi Yusuf olabilir, İmam Muhammed hepsi talebesi bunlar. Zirve. Ki İmam Şafi gibi koca müç değil. İmam Muhammed'in kitapları olmasa diyor. İlk bu Hanefi fıkhını tedvin eden İmam Muhammed. İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Ta İmam-ı Azam'ın talebesi için. Bir de akrabalığı var. İmam Muhammed de İmam şafi Şimdi diyorlar efendim hikmetinden anlamadık. Ya diyor kadın geldi dedi ki diyor kan görüyorum. Hayız kanı ama işte böyle azalıyor azalıyor azalıyor. Biraz pembelik bir renk bulanıklığı kalıyor. O elmayı atmakla onu demiş oluyor. Ben temiz olabiliyor muyum namaza başlayacak mıyım? Falan falan. Ben de dedim ki diyor içi gibi ben beyaz olmadıkça açtım içini de attım ya diyor İçi gibi ben beyaz olmadıkça hadis devam ediyor demiş oldum ya bunu oradaki müçtehit anlamıyor ya yani alimi u kureş reklam arasın verecek daha var iki e, dakikamız kureşin bir hadis imam şafi hakkında şimdi hakkını yemeyelim evet. İmam şafi o zaman verelim Üçmüş öyle devam edelim hocam evet lafı öyle devam edelim olmayalım. onlar hakkında hadisleri anlatalım faziletlerinden birkaç şey anlatalım ki bunlar rastgele adam değil öyle bizim seçmemizle de olacak iş değil. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Mezhepler konusunu e, herhalde bu bölümde tamamlarız diye düşünüyoruz. Aslında e, tamamlılık e, bir durum söz konusu değil. E, zaman zaman yine e, burada e, gündeme gelecek, kaçınılmaz bir biçimde. Ama biz arayı verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. E, mezhepler konusunda Şimdi biz e, zaten ne dedik? Mezheplerin e, dörtle sınırlı olması... Bir ayetle hadisle sabit değil. Burada içtihat mertebesine ulaşan her bir alimin mezhebi olabilir. Ve vardı. İmam Evza'in'in vardı. İmam Süfyan'ın vardı. Sevri'nin vardı. Diyelim. Rızvanullahi Mecmu'un. Burada mühim olan nedir? Şudur ki şu anda bize kadar intikal eden bütün görüşleri talebeleri tarafından tedbir ediyoruz. Bir Saad mesela Mısır'da çok büyük bir zat İmam Şafii diyor ki ben Mısır'a geldim en büyük üzüldüğüm şey leysi sağ olarak bulamamam. E, hal böyle olunca e, demek ki şu anda dörde e, inhisar etmiş, dörtte toplanmış olması da e, nedendir? Talebeleri kimin e, mezhebini derledilerse, yazdılarsa, bütün görüşlerini bize aktardılarsa onların mezhebi şu anda devam ediyor demektir. Öbür mezheplerin müçtehitleri geçersiz demek değil. Ama şu anda madem ki bütün ümmet dört mezhepte ittifak etmiş, diğerleri de tedvin edilmemiş. Bir husustaki görüşü var ama sonra ondan dönebiliyor. Mesela derler ki Maham Şafii'nin kavli cedid, kavli kadim. Eski sözünde böyleydi, yeni sözü böyle. E şimdi birinin mezhebi talebeleri tarafından derlenmemişse o zatın son görüşü nerede yerleşti? Belki döndü o görüşünden, o bize intikal etmemiş oluyor. Ondan dolayı güvenilirliği olmuyor. Çünkü eser olarak talebeleri tarafından görüşleri, son görüşlerine kadar yazılmamış. Bize de ulaşmamış. Ondan dolayı geçersizliği var. Yoksa müçtehit değil diye değil. Hal böyle olunca dört mezhepte e, ümmetin ittifakı olmuş. E, bütün ümmetin fakihleri, uleması istima atmış. La teştemü ümmeti ala dalale Ümmetim sapıklıkta birleşmez. Hadis var. Mara Müslüman Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın de, de güzeldir. Ama hangi Müslümanlar? Tabii ki burada halkın reyine sunulacak referandumluk iştiği ki bu. O ulemaan ilim ehli olup o noktada ehil olanların bir noktada ittifakı. Hanefi'de milyonlarca alim gelmiş geçmiş 1.200 senedir. Şafii'de öyle. Yani ehil olanların ittifakı e, diye mi e, Tabii ehil olanların. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın de güzeldir. İyi. Şu anda bir referandum yapsak Bilmem ne. Belki çoğu İslam'da cihaz olmayan bir şeyi güzel görecek. Değil mi? Efendim, i̇nternet şifresiz olsun. Açık olsun. Herkes her şeyi seyretsin. Böyle bir şey var mı İslam'da yani? Ama şeye sunsan çoğu bunu ister. Ey Müslümanların güzel gördüğü güzel oldu mu şimdi? <gülüyor> Niye? Ehildiği ki bunlar. Bunların hepsini toplasan soldaki sıfır oldukları için bu konuda e, bir hudiyet teşkil etmezler. ...onun için burada alimlerin kabul ettiği... ...Günhanevi mezhebinde milyonlarca... ...fakıh geçmiş... ...hep dört mezhepte de vardır belki... ...milyonları açmıştır... bundan en azı 1300 sene ya... şey ...1100 sene... ...en sonuna gidecek bile... ...yani Ahmet İbranbel dönemine bile... ...1200 sene... ...1150... ...1100... Civarında. ...1100 ne demek... ...bu kadar ittifak gelmiş hiçbir... ...itirazsız... ...nerede var böyle bir şey... ...şu anda biri bir şey çıkarıyor... ...bütün millet karşı... çıkıyor adam uyduruyor da onun için... Bu önemli. Ondan sonra İmam Şafii hakkında alim Kureyş'in yemli otu bakalal du ilmen bir alim çıkacak dünyanın tabakalarını ilim dolduracak bu buhar hadisi yani say hadis Kureyş kabilesinden İmam Şafii muttalibidir yani o kabileden gelir e Kureyş'in alimi ilim dolduracak e bundan başka yok yani bu var ama ilk vasıfta dünyaya ilmi neşretme babunda yok e bu hadis İmam Şafii işaret ediyor İmam Malik hakkında çok sayı hadis var. Yusuf'u antekulen insanlar yضربun akbade'li bil öyle diyor. İnsanlar develerin ciğerlerini çatlata çatlata aylarca yol gidecekler. Felacidun alim en aleme min medine. Medine aliminden daha büyük bir alim bulamayacaklar. kimi kast ediyor Medine alimi diye İmam Malik hakkında bu yerleşmiştir. İmam Malik Medine'de bulunurdu zaten. Orada yalın ayak gezerdi. Abdest bozmazdı. Hep Medine dışına çıkardı. Böyle bir zat allame heycan ee, Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Onun için bilmediğini Medine alimi varken Medine'de başkası fetva veremez. Bunlar e, ulema arasında yerleşmiş deyimler. Kadının bir tanesi, bir kadının cenazesini yıkarken tam yani tenasürüzüne direkt e, el değdirmemek için o eldivenle veya bezin üstünden yıkanır. Cenaze da Erkekte de, kadında da. Tam o noktaya geldiğinde böyle bir söylenmiş Demiş ki, neler yaptın kim bilir demiş, kimlerle demiş. Hiç tanımıyor, etmiyor ya. Öyle bir laf etmiş. Eli de oraya yapışıp kalmış. Mümkün değil koparamıyorlar. Vinç çeksen böyle eli yapışmış. Hiç kimse çözemiyor. İmam Malik'e geldiler. İmam Malik dedi ki, sorun ona dedi, tam o noktada ne demiş, ne düşünmüş dedi. hemen tabii Hem de kerametle devreye giriyor sordular bu da böyle itiraf etti dedi ki buna 80 sopa vurun çözülür dedi otomatik dedi. Hakikaten 79 80 elini kurtardı. Çünkü iftira işte hakki. Çünkü böyle meseleler bunlar, Böyle ince meseleler. Buna. Bunlardaki zeka. Ha İmam Malik de İmam Azamla görüştü. İmam Şafii görüşmedi. İmam Malik İmam Azam için derdi ki öyle bir adam gördüm ki şu direğe altın dese hujjetiyle ispat eder. Yani nasıl bir delilli bir adam yani? Bir de atışmaları oldu hafifte. Hemen efendim İmam tanımıyor. Duymuş duymuş da tabii o zaman resim yok. Bir şey yok. O da derste oturmuş orada. İmam Halik Medine Ravza'da ders veriyordu. Böyle. Hepsi müstehit adamlar. O zamanki fık fıkıhçı. Dedi ki neredensiniz? Dedi ki Irak ehlindeniz. Ya dedi min ehlil Irak ehli şıkak dedi. Yani Hz Hüseyin'i şehit ettikleri için Irak'ın notu bozuk. Dedi şikak ehli yani hep ters düşen muhalif grup. Irak'la şikak da vezinler tutuyor ya. Cinas şey yani kelimeler uydu. Şikak ehli olan Irak'tan mı dedi. İmam-ı Azam'a bu denir mi? İmam-ı Azam kalır mı? Dedi ki bir ayet okumama izin verir misiniz? Buyurun dedi. Ve min ehlil iraki meradü alel dedi. Yani Irak ehlinden usta münafıklar var diyor. tut dedi ayeti yanlış okuyorsun Ayette çünkü ve min ehlil medineti meradü alel Medine'de usta münafıklar var diyor. Şimdi İmam Azam da ona ne diyor? Sen Irak'a hakaret ettin. Ben de diyor bir ayet okuyayım diyor müsaade E buyurun diyor. İşte ayeti Medine'yi çıkarttı Irak koydu. İmam Malik itiraz ediyor. Olur mu dedi? E siz doğrusunu buyurun dedi. Mecburen onu okutturdu. Medine elinden usta münafıklar var. E şimdi sen bunlarla başladebilir misin ya? Bunların latifeleri, bunların kavgaları, gürültüleri binlerce ayet hadis geçer ya. Bunlar. Yattığı zaman sırt üstü yatan İmamım ee, Şafi'nin İmam Muhammed e, gelmişti herhalde Şafii'nin üvey annesiyle evliydi öyle bir şey var İmam Muhammed misafir geldi evine İmam Şafi'nin kızı da çok meraklı İmam Muhammed duymuş duymuş duymuş. koca müştehit İmam Şafi'nin de hocası Yahu dedi ben bunun ibadetini gece kollayacağım uyumayacağım dedi delikten çünkü müştehit sabaha kadar uyumuyor bir de baktı gece iki rekat kıldı İmam Muhammed sırt üstü yattı sabah namazına kadar Bakıyor bakıyor kız Allah Allah İmam Şafii ediyor ya bu kadar methediyordun hocamdır, büyüğümdür, babamdır falan. Yani dedi bir kocam üstü iki rekat kıldı dedi ya. Geri kalan hep yattı nasıl iş falan. İmam Şafi kızım anlaştı bize ne bir hikmeti vardır şudur budur hastadır yolcudur falan falan Bakıyor yine kız devamlı takip ediyor. Kalktı hiç abdest almadan sabah sünnetini kıldı. Bu dedi ki ya tamam da sabaha kadar uyudu da bu adam da kocam değil yani abdestsiz kılacak hali de yok. Demek ki uyumamış. E uyumamış da niye yatmıştır? Bak şimdi İmam Şafii yanına girdi. Tabi keramet de gösteriyor. İmam Muhammed hemen dedi ki efendim dedim, sizleri dedi, sabah kadar herhalde Kur'an tilaveti teheccüdle meşgul oldunuz. İmam Şafii çok okur. Devamlı hatim ayda bir falan. Günde bir olduğu da var. Biz de dedi iki rekat kıldık ama dedi ümmetin dedi başına gelecek meselelerle ilgili ayetlerden hadislerden bin kadar mesele ictihat ettim dedi sabah kadar. Bin kadar mesele iştahat ettim. Diyor. Yani sen diyor nefsin için ibadet ettin. Ben ümmet için amel ettim sabaha kadar. Bu sefer kız da şaşırdı duyuyor Peki sırt üstü yatmak neydi? Peygamberler de vahiy geldi mi sırt üstü yatarlardı. Çünkü neden? İnsan otururken ayakta dururken beyin bir takım enerjiyi de yani bir yönlendirmeyi de vücudu ayakta tutmak için sarf ettiğinden tam verimli çalışamıyor. Kısmen düşüş oluyor. Sırt üstü yattığın zaman en iyi tefekkür ettiğin zamandır. Düşünme bakımından. Ama biz tabi yastığa yarım metre kala uyuduğumuz için sırt üstü kadar yatacağız da abdestini bozmayacağız yani. E adam orada yatıyor kaç saat? Bin tane fıkıh çözüyor. Uyumuyor zaten. yüzden neyi çözecek? Rüyada mı çözecek? Bunlar böyle insanlar. Bunlar böyle insanlar. Bunların fazlası var. İmam Ebu Hanife'nin menakıbı, müştehitlerin hepsinin menkıbeleri hakkında İmâm, Ahmet İbni Hanbel bir milyon hadis biliyordu. Bir milyon. Hadisin ravileriyle kaç milyon da rical ismi çıkar burada. Bir de bunun ahvalini tutsan kompütür çöker. Şu anda zaten şarjı bitti mi ilmi bitti adam. Çıkartmış kürsüye mürsüye bilgisayarla. Böyle bakıyor okuyor. Aa şarj bitti stop. Spiker soruyor. Efendim kısına bakmayın şarj bitti. <gülüyor> ya kardeşim senden müştehit olur mu ya? <gülüyor> Notunu bile kaybedi. Notunu okuyamıyor adam ya. Notunu yanlış okuyor ya. Her türlü dinliyoruz işte. 40 tane yanlış bir saatte. Sen nasıl olacak? Onun için iddiaya bir lüzum yok. Bu zatlar Allah vergisidir. Resulullah sellem bunları hadislerle müjdelemiştir. Haber vermiştir. Bunların bizim üzerimizde büyük hakları vardır. İmam Şafii diyor ki, bu dinin diyor ayetten, hadisten yarısını dörtte e, üçünü İmam-ı Azam çıkarttı diyor. İmam Şafii'nin sözü. Dörtte üçünü yani sistemleştirmek. Ayetten, hadisten iştahat edip sistemleştirme bakımında i̇mam Azam sözü. Kaldı biri diyor. Diğer bütün müştehitlere. O birinde yarısını yine o çıkarttı diyor. El <gülüyor> halku kulluhum iyalum fil fıkhı li hanifete. i̇mam Şafii'nin sözüdür. Bütün insanlar cinler de dahil. Onlar da fetva alameli Bu Ebu Suud Efendi cinlerin de şeydi. Yazıcı medresesi vardır Eyüp'te. Yazıcı niye diyorlar? Cinler yazıyordu duvara. Fetvalarını Ebu Suud cevap veriyordu. Yani cinler fetvaları yazıyorlardı sorularını. Müslüman cinlerinde fıkha ihtiyacı var. İnsanların, cinlerin, Müslümanların tümü fıkıhta İmam-ı Azam'ın ev halkı gibiyiz. Ev ailesiyiz diyor. Ve İmam Şafi o kadar hürmet ederdi ki devamlı İmam-ı Azam'a diyor ki hangi sıkıntım olsa Bağdat'ta kaldığım süre Ebu Hanife'nin mezarına giderdim. Onun yüzü hürmetine Allah'tan isterdim. Camiden çık yani kabrinden ayrılırken hacetimi Allah görürdü. Bir de bunların arasında kıskançlık da yok. Şimdiki gibi Efendim kavga gürültü yani bizde karşının görüşünü iptal için uğraşmalar. Hakkı meydana çıkartmak için değil. Bundan dolayı belaltılar, bilmem neler, iftiralar, yani kampanyalar. nefisler önde, nefisler önde işte cemaatlar bilmem neler, birbirine girenler bütün birbirine yaptıkları hareketler ilmi bir münazarada var mılar? Yahudi İsyan cennete girecek diyor. Ben de girmeyecek diyorum. Ondan sonra ya hoca hep diyalogtan bahseder mi insan canım? E kardeşim tamam da meseleyi çözme uğraşıyoruz. Sen milleti yavur ediyorsan ben de bu milletin imanını korumakla görevliyim. E ne olacak? Efendim gel o zaman tartışalım. Halk hakem olsun. Değil mi? Gelen var mı? Buradan bas bas bağırıyoruz. Buyursunlar bir yetkilisi gelsin. Mimarlarından. Gelmez. Ama ne yapar? Senin itibarını düşürmek için yok manşet attırır provokasyoncu. Yok bilmem ne. Yok bilmem ne. Demiş. Ya böyle bir zamandayız hak meydana çıksın diye uğraşan yok. Hep hakkı susturmak için ne entrika bulabilirim? Yani bunlar ilim ehli, filim ehli de değil. Bunlar ilim ehli yapıyor bunu. Dolayısıyla bu zamanda bir de bunların yeni bir görüş çıkarttıkları görüş hiç dinlenilecek bir şey midir ya? Bunlara itibar edilir mi? Bunlar hep nefis ön planda insanlar. buzatlar. nerede nefis? İmam Şafii sabah namazında kunut vardır onun mezhebinde. Vitir'deki kunut gibi. Hanefi'de yoktur. Namazdestansın. Namazın içinde ikinci rekatta rükûdan kalktıktan kunut var. İmam-ı Azam'ın yanında namaz sabah namazlarını Bağdat'ta kılarken İmam-ı Azam'ın mezarının yanında kılarken kunutu terk ederdi. Kendileri de milletle de derdi, bu kabrin sahibine hürmeten derdi. Onun görüşünde yok ya. Bir edebe bak. Zaten anlıyorsun müstehik ne demek yani? Tutumdan, tavırdan, ahlaktan, seviyeden anlıyorsun. Bunlar böyle. Onun sonra, ayet zikra Nu'man'ın lana, inne Benim Nu'manın, imam azamın adı, Nu'man ibn sabit yeah. Nu'manın adını çok anın diyor, onun anılması Miskühanber gibidir. Adı anıldıkça kokular saçılır diyor. Böyle saygılar, böyle sevgiler, birbirine böyle ürmetler. Efendim, böyle bir Rasulullah azamın müjdelediği tabaka, tabiin, tebe-i tabakası. Zaten en azından tebe-i tabiindir öbürleri de. Sâbe göreni gören tabakasıdır. En hayırlı asır hadisinde geçen üç asır ehlinden diriler bu zatlar. Zaten o zamanda bu ihtiyaç hasıl oldu. Ondan evvelce sahabe kendi ictihadını yapabilecek seviyede e, tabiinde birçok müçtehit var yüzlerce binlerce. Ama ne zaman ki artık halkın ilmi seviyeleri düşmeye başlamasına yakın ne yaptırdı Rabbim? Bu zatlarla e, dinimi bir İslam'ın meselelerini e, derletip toplatıp bir düzen halinde kitaplar halinde ümmete intikal ettirdi. Bize kadar da elhamdülillah korunmuş halde bozulmadan ulaştı. Allah ayırmasın. Bir virgül daha koyup devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Artık sorularınıza geçiyoruz. Ee, çok sayıda soru var. Onları da hızla süremiz elverdiği kadar cevaplamak istiyoruz. hemen şeyi bir duyuralım. İsmail Çetin evet, bir taziye. taziyemiz var. Bütün ümmet adına çünkü mevtül alim, kebvtil alim, alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Ve necmiydi hava, kayan yıldıza yemin olsun. Ayetik kerimesinde bazı alimler, ölen alime Allahımızın yemin ettiğini e, müfessirler tefsirleri, vadner arasında geçirtiyorlar. Dolayısıyla İsmail Çetin Hoca Efendi, e, ben de bir kere ziyaretiyle bir şeref oldum. Antalya'da duruyordu son zamanlarında. E, boğazına da nefes şeyi takılı vaziyette çok zor konuşuyordu. Öyle olduğu halde insanlar da bayramdı, kabul etmiyordu. Fakat bizi duyunca kabul etti. Hatta böyle bir de celalli hali de var mübarek. Çok büyük alim, meşhur Tillo Bolla Burhan Hoca Efendi'nin de e, ders arkadaşı. İlmi seviyesi çok yüksek. Yani e, birçok alimlerden istifade etmiş. Kıraat ilminde Abdusamed'in arkadaşı. Abdusamed'le birlikte bu, Şam'da, Mısırlı meşhur, Mısırlı meşhur onunla birlikte beş kıraattan icazet almış. Ondan sonra işte tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akaid, mantık, mani, beyan, bedi. Ondan sonra efendim birçok ilimlerde Ömer Nasuh Efendi'den istifade etmiş. Diğer e, bu bölgenin insanlarımızın tanımadığı birçok doğu şark ulemasında Allah hepsinin kabrini nur eylesin. Çok kıymetli ilimler okumuş, istifade etmiş. Çok zeki, büyük bir alim ve şeyh. Nakşi tarikatından e, icazetli şeyh, diğer Şazeli'den ve Kadiri'den de icazetli. Büyük bir şeyh, büyük bir veli, büyük bir Allah dostu, Allah adamı. Ben e, bazı kitaplarından kendisini tanımıştım. Bana hediye de göndermiş üzerine yazmıştı. Arapça kitapları var bu kalınlıkta, Arapça eserler vermiş. Arap aleminde de çok e, sevilerek okunan, Tevessül'ün ispatı hakkında, Rabıta'nın ispatı hakkında işte e, Selefiye fırkasına yani Vehhabiye fırkasına reddiyelerde akaid konularında birçok eserleri Arapça eserleri muhteşem. Çok ilmi ben Arapça eserlerinden bakmıştım. Türkçe yine birçok eserleri var. Helalde Dila yayınları. Dil, Dilara yayınları mı olabilir? Şey ne onun adı Isparta'da. Isparta'da esas yerini kurmuş, talebe çok okutmuş. Sonra İsparta havası biraz nefes astım durumu olunca herhalde bir toz kalkma durumundan mıdır nedir yaşayamayacak hale gelip Antalya'da bir yere göçmüştü. Ben Antalya'da ziyaret ettim. İşte yanına girdiğimde hemen bana dedi ki baktım da Celalli de bir e, Molla mısın e, derviş misin dedi. Yani molla alim manasında kullanılır. E, baktım ki molla dersek iştah sıkışacak. <gülüyor> Dervişiz dedim. <gülüyor> e, o zaman dedi e, dizüstü yani otur ben oturuyorum düzüstü de rahat otur dedi. Sonra dedi işte derviş misin molla mısın? De, molla derse rahat otur diyecekti herhalde bağdaş mağdaş falan. Derviş deyince dedi o zaman bu hal devam edebilirsin yani. Biz... Hani rahat diyecekti demedi. Böyle güzel onu sonra dedi bu bayram iki bayram oldu bana. Ben dedi seni bu kadar seveceğimi bilmiyordum dedi. Hiç tahmin etmiyordum çok sevdim dedi. Allah kabrün nuresin bu, bu sabah beşte vefat etmiş. Çok zor nefes alıyordu o halde iki saat bizi bırakmadı. Nefes darlığından, tabii çok büyük imtihanları, büyük dağın, büyük karı, en büyük musibetler peygamberlere, sonra velilere gelir. Eşedül, enbiya, e, eşedül bela alel enbiya, simmelevliya, simmelemselifelemseli, derecesine kadar e, şeyse ona göre bela gelir. Bizim millet de tersine, adamın başta çok bela gelirse bu da ne bozuk adam ki bütün belalar bunun üstüne yağıyor derler. Halbuki her zaman için o ölçü değil, velilere en çok musibet gelir. Büyük imtihanlara sabretti, hakikaten maddi manevi bedeninde olsun hastalıklara katlandı. Çok eserler bıraktı. Talebeler bıraktı. Bütün evlatlarına, kıymetli alim çocukları var. Bütün camiasına, talebelerine, müritlerine, sevenlerine, muhiblerine ve bütün ilim camiasına, bütün ehl sünnet camiasına baş sağlığı diliyoruz. Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini hali eylesin. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini hayırla mükafatlandırsın bütün ümmetimiz tarafından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarında, meşahin civarında ağırlasın Rabbim. Fazl-ı Kerem'iyle bu vesileyle e, geride bıraktığı kederdi de ailesine sabrı, cemil, ecr cezil ve hayırlı uzun ömürlerle onun ehli sünnet yolunda açmış olduğu bu hizmet çığırırı devam ettirmelerini Rabbim'den onları muvaffak kılmasını niyaz ederim. E, cenaze herhalde kalktı bugün. Isparta'ya geçirdiler. Böyle e, haber aldım. Program olmasa gidecektim. Fakat önceden haber olsaydı biz erken çekimde yapamadığımız için bu İzin aldım. Çocuklara da dediler ki dualarınız yeter dediler. Böylece halkımızda yani birer Fatiha-i Şerife, birer Kelime-i Şehadet ruhuna hediye edebilenler varsa bu hususta kabiliyeti olanlar, merağı olanlar. işte bunlar karşılıklıdır. Biz ona ederiz. Yarın onun da bir şefaat olursa belki bir Müslümana şefaat eder. Büyük bir alim olması hasebiyle Rabbim şefaatlerine nail eylesin diyoruz. Biz de sorulara geçiyoruz efendim. Ee, hemen ilk soruyla başlayalım hocam. Ee, bir izleyicimiz Zihinsel engelli kardeşim var. Yatağa bağlı bakıyoruz. Ruhuna iyi gelecek dua var mı diye soruyor. Tabii ki ruhuna da bedenine de. O öyle demiş. Çünkü herhalde aklı, İfade zihin, herhalde. zihin olmadığından herhalde. bedeni tahallük ettirmedi ruhsal. Şimdi biz hep diyoruz ki Arifan dergisine bakın. Arifan dergisinde bunlar aydan aya değişik konular başlıklar altında Aslında yazılıyor. Aslında sayısını biz, biz e konuşmadık. Konuşmadık. Yani konuşamadık. Haziran'ın ortası oldu. Haziran ortası oldu. Bu da Haziran'dan da bir hafta evvel çıktı. Yani, yani. onun için. Yalnız ben şimdi nafile namazlar bahsinde zaten Recep ayının namazları ee, bunlar yazılmıştı. 15. gece namazı dünkü geceydi. Kılan kıldı, kılamayan. Es geçti. Ondan sonra Miraç gecesi şimdi geliyor önümüzde. Evet. Onun namazı mesela var. 27'si galiba değil mi? Recep'in 27'si de Haziranın 28'e. 28. 28'i, 28 o da bir gün arayla denk geldi. <gülüyor> Efendim, e, aylar birbirini takip ediyor yani. Evet. Ramazan da bir Ağustos galiba. Miraat gecesinin namazı var, şimdi dergide. Efendim, burada o kardeşimize de cevap olacak. E, du'a nerededir denirse 61. sayfada. Diyor ki delirene, buna yana, yılan sokan kişiye okunacak dualar. E, bu radıyallahu yalan tarifat ediliyor efendim, e, sahabeden bir takım insanlar sefere çıktılar. E, bir kabileye misafir kalmak istediler. O kabile onları kabul etmedi. Sonra efendim, işte kabilenin fertlerinden reislerinin birine akrep soktu. Onlar da bunlar belki bir şifa biliyorlardır diye e, onlara müracaat der. Orada bir hadis-i şerif var. Onu okusunlar. Efendim Fatiha Suresi'nin rukiye olduğu, ilaç olduğuna dair mesela akrep sokması ve sair büyük bir efendim zehirlenme olayında ince bir onlar da dediler ki biz de bedava okumayız Fatiha'yı. Siz bizi misafir etmediniz. Bize bu da sayi hadistir. Bize dediler 100 koyun vereceksiniz. Bunlarda da bizim reisimiz burada ölüyor. Ne yapalım koyunu dediler verdiler. Ondan sonra bunlar koyunları aldılar. Fakat e, kesip yiyecektiler. Sahabeden bazısı değişti. E, işte, hep hep işte. Sahabeden bazı dedi ki Resulullah'a soralım. Şimdi Fatiha okuduk yüz koyun aldık. <gülüyor> bu caiz midir nedir? E dediler Ebu Sayyidul Hudriye başlarıydı. Tamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve koyunlarla döndüler. E, dediler durum böyle böyle. E, hemen Ebu Sayyidul Hudriye dedi ki Sen Fatiha'nın bu kadar müessir bir ilaç olduğunu nasıl bildin dedi ya. Yani onu takdir tebrik etti. Ki hemen iyileşti. Adam da gavur. Mühim değil ki. Okuyanın ağzı mühim. <gülüyor> okuyan ağzı bir Fatih Alihan. Bahrullah Efendi vardı bu Tokat Derba Evliya Allah'tan. Ee, köyün adını unuttum. Bizim İsmet Baba tekkesinin halifelerinden büyük velidi. Bütün millet yığılırmış oraya. Köyde de dinledim ben orada. Ee, sıraya bin kişi, iki bin kişi. hayvanlı getiren, ineğini, hasta olan hepsi. Hepsine bir okurmuş. İnek bülenen gidermiş yani öyle. O kadar tesirli. alimler imtihana geldi. Demişler ki ya bu ne okuyor ya? Biz bütün Kur'an okuyoruz kimse iyileşmiyor. Gelmişler bakmışlar Allah Allah. Kısa bir dakika da Demişler, efendim siz ne okuyorsunuz? Ya demiş ben Fatih'a okuyorum evladım demiş. Herkese bir Fatih'a demiş yani. Hangi derdi olursa Fatih'a türkitab şifa min kullide illescam. Ölüm hariç Fatih'a her derde de vardır. Hadis-i Şerif var. Ama mesele burada nerede? Ağızda. Ben hatim okuyorum adamın ağrısı artıyor yani. <gülüyor> e şimdi adam bir Fatih ile bütün milleti düzeltiyorsa burada o zaman dua et dua miftahü's dua göğün anahtarıdır. Anahtara diş lazım. iki dişi var. Eklül helal sult kulbekal helal yiyecek, doğru diyecek. Bu anahtarların dişi biraz aşınırsa tutmuyor. Onun için insan haramlardan sakınma şartıyla Fatih ile çok işler görür. Burada ikinci madde Abdurrahman İbn-i Ebi Leyla'dan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi, benim kardeşime bir sıkıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne ağrısı sancısı mı var? Adam dedi ki bir tür delilik var. Kardeşimde. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu bana gönder. Adam Resulullah'ın yanına geldi, önüne oturdu, Resulullah ona neler okudu. Bakın rakamlarıyla yazmışım. Bunlar İmam-ı Nevevi'nin eskiar isimleri sendeki, muteberdir İmam-ı Nevevi. Burada <gülüyor> İbni Sünni esas kaynak. Ben bunu sadece yani bunlar bu ayetlerle kalmadım. Diğer rivayetlerde de bu usta olanları cem ettim ki, yani ayrı bir terkip bunun için kafayı karıştırmayalım diye cem yaptım. Bu ayet-i kerimelerin diğer rivayetlerde geçen, Ayet-i Kerimelerle birlikte sırayla okunuşuyor. Kur'an'daki öncelik sırasıyla. Yaptım. Yani Kur'an'ın tertip sırasını. Tertip sırası. 62'den başladım, sayfa, Fatiha'dan başlıyor. Bakın 65'te bitiyor. Minel cinneti ve nasla. Son çıkıyor. Bu aradaki ayetler o kadar kuvvetlidir ki, kuvvetli itikadı olan diyor mesela, orada bir ayet var, Efe Hasibdüm ayeti mesela, onun hakkında hep bunlar hakkında ayrı ayrı hadis var. Kuvvetli imana sahip olan biri diyor, bir dağın üzerinde diyor, bir dağın üzerinde bu ayeti okusa diyor, o da erir diyor. Yani, bu kadar sayı hadislerde de geçiyor. Yani, ayetin gücünü söylüyor yani. Ayetin kuvveti. Levenzelnazel Kur'an gibi. Daha indirsek, daha parçalanır hani. Bu, böyle ayetler var. Burada. Şimdi, zaten burada da Levenzelna da var. Yani, bunlar çok evet. ağırlıktadır. Bunlar Haşr suresinin soru. Bunlar önemli. Bu ayeti kerimeler. Efendim, en ağır deli, zır deli yani insanlara saldıran bağlanan kuvvetli itikada sahip olan ki ana babasının duası peygamber duası gibidir. Bir de içi yanan daha çok ihlasla okur. Yani ona karşı e, sokakta gördüğün özürlü başka. E, bir de ana babası evde çekiyor bunu. Bunun derdini. Onu daha ihlasla okur. Tabi namaz kılmak şarttır. Şimdi namazsız abdestsiz işlerde bir tesir kimse beklemesin. Ondan sonra efendim doktor adama ilaç vermiş. Bu da gitmiş reçeteyi eee e, Almış, bir ay sonra gelmiş. Doktor be, ne var? Hiçbir fayda görmedim. E, ne yaptın demiş evladım, sen bunu demiş. Ne yapayım demiş, reçeteyi demiş, suya soktum demiş. Devamlı o suyu içtim demiş yani. Ya, sana reçeteyi suya soktum dedik, Reçetedeki hapı alacaksın, periz yapacağım bilmem ne. E şimdi bunlardan uska gibi ben üzerimde taşıyayım, yüzüne bakayım değil ki burada. Burada bir reçete var, e, reçete. Haramlardan sakınacaksın, namazını kılacaksın. Bu şartlarla insan tesir görür. Ama bu ayetleri, 62-65, hangi delisi... Hangi efendim, rahatsızlığı üzerine, hangi hastanın üzerine kendine veya başkasına ihlasla okumaya devam edecek. Sabah akşam. Olmadı en az günde bir kere. O arada da böyle huzurunu toplayacak, Allah ile irtibat kuracak. Yani bu Allah'ın kelamı bu, dağları devirir. E yoksa öyle haberlere bakarak, reklamlara bakarak okunmaz. Huzura manidir. Hiçbir ibadet huzursuz taba olmaz? Yöneliş olacak yani, kalp teveccühü. Bu şekilde okunsa Allah'ın izniyle, ee, bu hadis-i şeriflere göre iyileşecek inşallah. Bu kardeşimiz de soruyor. Ona da tavsiyemiz. Arifan dergisi bu sayıdır. Bu kitap gibidir. Kaç kitapta bulunmaz bu derlemedir çünkü. Onun için istifade etsinler. Çok önemli bir dua daha yazdık. O da nedir? İstirca duasıdır. Bu ki bu ümmete nasiptir. Başka ümmetlere nasip olmamıştır. Yakup aleyhisselam diyor istirca duasını bilseydi Yusuf aleyhisselamın kaybolma, ölme haberi ee işte Kurt yedi diye kardeşleri haber getirdiğinde Ya esefa alâ Yusuf'a gidi üzüntüm demezdi. İstircağı yapardı. Demek o ümmet bilmiyordu. Dolayısıyla bizim ümmete verilmiş. Bu istircağı duası Kur'an'da sabittir. Ne buyuruyor işte? Ellezine idâ sabettü musliğe başlarına bir bela geldiği zaman Kâlu inna lillâh ve inna raciun İnna yani ve inna aleyhi raciun Biz Allah'a aitiz, Allah'a dönücüüz derler. Şimdi bizim millet onda yanlış yapıyor diyorlar felancı öldü hemen. Kalu inna Kahlu demeyeceksin. Kalu dedim mi onlar dediler ben demedim oluyor. Kalu dediler demek. Dedilere ne luzum var? O kavlim mekulunu diyeceksin. Sen. İnna lillahi ve inna ile diyeceksin. Biz Allah'ın mülküyüz. Allah bizde tasarrufa sahiptir ve zulüm olmaz kişinin mülkünde yaptığı. Ne yaptıysa yerindedir demek. Biz ancak ona döneceğiz. Bu dua çok önemlidir. Hatta Atik de ve beş şiri sabirin. Sabredenleri müjdele. Mücreli. Ama hangi sabreden işte başına bir bela gelende, yakasını yıpratan, yanağına tokat atan, dizini döven, vay beni mi buldu, bu da nereden çıktı diyen değil. Ellezine idâ sabetüm. İşte peşine bu geliyor. Başına musibet gelende, inna lillâhu, inna liraciun diyenler. Ama başına musibet, ilk vurduğu anda bunu demek muteberdir. Yoksa kadının biri, oğlunun mezarının başında ağlarken, Resulullah sallallahu arkadan geçerken, sesli ağlamak da yasak. Hanım ittakillâ, vasburi, Allah'tan kork, sabret kadın da Resulullah'ı görmeden arkasına doğru senin başına gelmedi ki benim başıma gelen. Bana sabret diyorsun. Demesi kolay dedi. Pas pas Hem harf yaptı, gitti. Sonra kadına geldi dediler sen ne yaptın? Ne yaptım? O Resulullah'tı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah, çocuğunun ölümünden beter oldu. Yandım ben. Gitti Resulullah'ın yanına. Dedi ya ben bilmedim, anlamadım şeydi böyle. Resulullah buyurdu ki ben yani sana e, kendim gönül koymadım. Ama inne ma savrinde sadmetul sen e sabrın cevabını kaçırdın. mükafatı Çocuğun öldü cennette bir köşk verilecekti sana. Kaçırdın. Niye? Sabır darbe ilk geldiğinde yapılandır. Darbe ilk geldiğinde vah vah vah vah. Ondan sonra zaten soğuduktan sonra inna lillah. Bunun bu, bu, muteber değil. En zor zamanda Allah aklına gelecek. Burada bir dua var çok önemli. Resulullah Sefendi buyuruyor ki ayakkabınızın yanınızın bağı kopsa inna lillah değil. O da musibettir. Işık söndü. Bir kere Ayşe Hanım evde otururken mum söndü. Resulullah inna lillahi ve inna dedi ya, ya Resulallah çok büyük bir musibet midir? E dedi Müslüman'ı üzen her şey musibettir. Ağzımızı çok alıştırmamız gerekiyor. Bu zamanda da her dakika inna lillahi diye diye gezmemiz lazım. Her dakika bir belayla karşı karşıyayız. Ondan sonra bir gün parmağına bir kıymık girmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. İnna lillahi ve inna lillahi racun diye diye geliyor. Ayşe dedi bir şey oldu. Bir de baktık parmağına kıymık girmiş. Dedi ya Resulallah bu kadar istirca dedi bu kıymık yüzünden mi? Dedi ya Ayşe, Allah isterse küçüğü büyük eder, büyük küçük eder. Ne demek? Bir kıymık girer, oradan bir, bir şey mikrop, bir tümör. Adam gider. Bir de bakarsın kanser olur her tarafına, iyileşir. Yani onun için bu duanın <gülüyor> ayettir bu. İnna lillah, inna aleyhi raciun. Bunun bile hadisi var, peşine okunacak. Allah'ın meccurmi fi musibeti ve ehlifli gayramina. Bunu çok tavsiye ediyoruz. Hadis sahiptir. Yani Ya Rabbi bu musibetimde bana sevap ver ve bana daha iyisini nasip et. Evim mi yandı, çocuğum mu öldü, kimin başına küçük büyük ne bela gelir de. İnna lillah duasından sonra bu hadisteki duayı okursa hem sevabını alır hem de mutlaka daha iyisi yerine gelir. Giden neyse çalınan, kaybolan, yanan, yıkılan, giden neyse mutlaka ama mutlaka hadis sahiptir. Yerine daha iyisi gelecek. Bunu kim denedi? Ümmü Seleme annemiz. Kocası Ebu Seleme harpte şehit oldu. Kar karşılama geliyor cihat gazileri karşılama bütün çoluk çocuk toplanıyorlar kim ölmüş kim kalmış telefon yok ki haber alsınlar geliyorlar o anda öğreniyorlar yani kocam nerede i̇nna lillah, inna Ümmü Selim'e diyor bu Selim'e vefat etti ben de Resulullah'tan bu duayı duymuştum diyor o zaman Efendimiz'in hanımı değil hemen diyor okudum Allah'ın i̇nna Allah iyi inna fi musibetim bu musibetim de bana sevap ver daha iyisini yerine ver Biraz da düşündüm diyor, Ebu Seleme kocam da çok mübarekti, razıydım diyor, daha iyisinde kim kimi verecek ki? Amma diyor, bir de bir zaman geçti, iddetim doldu, Resulullah geldi, beni istedi diyor. Allah Allah, Resulullah Hanım oldu, müseleme Seleme e Ben bu hadisi tatbik ettim diyor. Dolayısıyla her Müslüman, başına bela gelende, Allah bilmem ne, vay anasını falan, bırak bu lafı, Allah belasını, bırak. Dilimizi ayete, hadise alıştıralım. Hem de mutlaka daha iyisi gelecek. Bakın çok sıkıntı çekiyoruz daha iyisine nail olmak için. Bu duada Arifan Dergisi 57-58. sayfede, 58'de diyelim. Arayı verelim ve evet, devam efendim. edelim hocam. Evet. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bir ara daha vereceğiz. Yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen sorular var. Bir soru üzerine Arifan Dergisi'nin Haziran sayısındaki dualar e, konusunu e, konuşuyorduk. E, buna önümüzdeki hafta herhalde e, devam edeceğiz. Başka dualar da var. Onları Bunu soranlara da, da işte 0212 alan koduyla 444-4425 mi? Oradan? Yok. Yanlış yaptık. Arifanın numarası kaç? Yanlış numara Vallahi var. Vallahi bilmiyorum. Sizin... <gülüyor> kaç? 444-10-18. Evet. 44, zaten... 10, 18 bu numarada dergi ve diğer kitaplara ulaşabilirler, ulaşabilirler. çünkü <gülüyor> herhalde bayilerde şu anda olmadığı için millet zorlanıyor, bulmakta zorlananlar telefonla irtibat kursunlar, Bursadaki oradaki yeri söylerler veya internet aracılıkla da gönderiyorlar herhalde internet siparişiyle herhalde öyle de var. Evet. E şey de çıkmış herhalde. E dergi. Abonelik suretiyle mi? E, abonelik suretiyle herhalde yani e-dergi sistemi de varmış onları ben bildiğim şeyler İnternet değil. üzerinden abonelik yaparak evet. e derginin e elektronik kopyasına Evet efendim hemen bir başka soruya geçiyoruz soru şöyle köy evindeki bahçemizde 20 tane sokak kedisi bakıyoruz bir yere atmaya da kıyamıyoruz sevgili hocam acaba bu hususta sevap kazanıyor mu kazanmaz olur mu diyor. Resulullah kedileri çok severdi Ebuğre'nin adı oradan gelir kediciğin babası ee, bir de e, hayvanlara e, yapılan yardım, yedirmek, içirmek bunlar hep ahirette kafatı var. Köpeği, e, susuz köpeği içiren fahişe bir kadın eski, eski ümmette fahişe bir kadın ki sahih Bukhari hadisinde geçer. E, bir köpeğin e, dilini çıkarıp ayağıyla da toprağı eşeleyip e, toprağın dibindeki neme dilini yatırdığını yani çok susuz kalmış olduğunu görünce e, başındaki yaşma çıkarıp ayakkabısına da bağlayarak kuyudan su çekip o köpeği e, içirdiği için Suvardığı için teşekkür Allahü Aleyhaffekahfirullah Allah o kadına teşekkür etti bütün günahları affetti. Dediler ya Aşırullah e, böyle bir köpeğe kediye de bir su içilmekte falan ecir var mı? Ne amfi kebidin, ratbatin, ecirun her yaş ciğer yani her canlı her yaş ciğeri sulamakta su varmakta ecir var ki köpek ya, kedi hakkında bir de sevilmesi, kedi hakkında risale varmış müstakil. Hadisler, rivayetler e, çok. E, yani dolayısıyla bütün hayvanlara yapılan e, yardımlarda ecir var. A, aksine e, eziyetlerde de günah var. Bir, bir hadis-i şerifte ne diyor? ''Uzibet-i Uz bir kadın cehennemde bir kediden dolayı azaba uğratıldı.'' Yüzünü ateşte yanmış bütün yüzü Tırnaklarına da kurşun yapmışlar O kurşun tırnaklarla yüzünü yanık yüzü Tırmalattırıyorlar cehennemde Niçin? Bir kediyi eve hapsetti Yemek su vermedi Ölünceye kadar ke kedi orada Rabatata Hatta amatet juan açlıktan kedi öldü Onun için bu kadın cehennemde bu şekilde azaba tutuldu Bu da say hadistir Bunları karşılıklı düşündüğümüz zaman Yapılan iyiliğin mükafatı alacağını Anlamış oluruz ee, bu soruyu zannederim geçen hafta cevaplamıştık ama hatırlatayım. Ee, İhlas'ın son ayetinin Nun Yok, geçen hafta cevapladık atlamak. E... O tecvid kaidesidir. Atlamak caiz mi demiş? Atlamak lazım. Evet. Yani velemye kün lehu değil de velemye küllehu. Lama vurduracağız. Nun'u atlayarak evet. Nun lama vuruluyor. Evet. Ee, bir izleyicimiz de erkek mi kadın mı? Tabii bunu bilemiyoruz. Ee, Hocam kaşlarım çok kalın ve bitişik. İnsan içine çıkamıyorum. Şok mağdur durumdayım. Kaşlarımı aldırsam caiz mi dedi? diye Hindiye'de kaşların aldırılmasında yani aldırılmak derken hepten böyle aldırılıp da kalem çekilmeyi demiyoruz. Böyle çok uzayan, çok şey gösteren bir beys yoktur ifadesini geçen naklettik. Bundan anlaşıldığına göre bir nevi kerahat vardır yine de. Ama bu dediği gibi birbirine çok yakın olup kadın sahile erkeksi bir görünüm verip kocasını kendinden soğut dereceye gelmişse bu durumda aldırabilir. Bu fıtratı tahhire girmez. Evet. Bu bir çirkinliği veyahut da nefreti izaleye girer. Ee, şevval ayında tuttuğum orucu hem Ramazan'dan kalan borcuma hem de bu ayın orucuna sayabilir miyim? Sayılır mı? Ramazan'ın şeyleri böyle öyle olur mu? Üç köfte 25'e <gülüyor> Şevval orucu. <gülüyor> <gülüyor> öyle 25. Nerede var öyle? Şimdi Şevval'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men ramazane. Ramazanı tam tutarsa onun peşine şevvalden altı gün eklerse de ayı bitmeden altı gün tutacak evet. yani peş Alk peşe altı, altı günler diye altı günler yani. diye geçer bu peş peşe sayı hadistir bu peş peşe e, de olabilir günler aralık da olabilir miyim olan şevalayı çıkmadan altı gün oruç tutsa bütün seneyi oruç tutmuş gibidir neden Allah'ın ciddi ecir bire ondan verilir otuz gün üç yüz eder altı günde altmış eder üç yüz altmış Zaten Hicri senede 355 felandır. 10 evet. gün eksiktir kameri sene. İslam'ın muteber kıldığı. Dolayısıyla fazla fazla bir de alacak içer yani. <gülüyor> Ondan sonra ne eder? Bu oruç. E şimdi bu diyor ki Ramazan'dan tutamadığımı diyor. Şimdi 6 gün buradan tutacak. Uyanık. Hem Ramazan'ın altısını borcuna sayacak. Hem buradan 6 günleri tutmuş, tutmuş olacak. olacak. Ama hadis-i şerifte diyor ki Ramazan'ı tutup da peşine şevvalden 6 gün. E sen Ramazan'ın eksik. Bunu da Ramazan içine katarsan, ee, evet, o yani, bütün sene orucu gibi hadisine girmez. Evet, bu tabii hanım bir izleyicimiz de olabilir. Hani e, Mazeretinden, mazeretinden dolayı. dolayı. Ben de onu, ben de onu kastediyorum ediyorum. Mazereti olsa da, onları ayrı kaza edecek. Yani hayız halinde namaz kaza edilmez, kılınmaz, kazada gerekmez. Oruz kaza gerekir. O ayrı hesap, bu ayrı hesap. Doğru. Bunu ayrı tutacak. Evet e, bir izleyicimiz de hocam namazda secdedeyken Allah'ı düşünerek içimizden dua etmek caiz midir? İçinizden, de dışından da eder Arapça bir dua biliyorsan secdede. Ekrabu <gülüyor> mâ ekûnul min rabbi ve sâcidun fe Hadis-i şerifte kulun Rabbisine en yakın olduğu yer. Burada işte manevi yakınlıktır, mesafe yakınlıktır değildir. Neresidir? Secde yeridir. Halbuki Allah Teala'nın lütfu keremi cenneti nerededir? Göktedir. Halbuki secdeye indiği zaman göğe mi daha yakın oluyorsun yere mi? Allah'ın mekandan münezze olduğuna da delildir. Yani Yunus Aleyhisselam balığın karnında la ilahe illa ente. Ancak sensin diyor. Halbuki sen kime denir? Huzurda olana denir. Muhatapa denir. O balığın karnında ente diyor. Resulullah Sallallahu de miraçta ente kema asneyte. Sen diyor. O da balığın karnında da sen diyor. Mekandan münezze olun. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde yeridir. Bu Vahabiler diyorlar Allah göktedir. Peki Allah gökteyse secde yere daha yakındır. Gök, gökten yere daha yakındır. Niye en yakın yer bura olacak? Ayakta durduğu zaman hatta ne diyorlar ona bir şey atlamaya. Bir şey atlasa derler. Prent atlasa mı bilmem ne şey. Yani bir atlama. Onlara bakarsan hadis demesi lazım ki ne kadar atlayabilirseniz. göklerin en üst katında Allah'a daha yakınsınız o zaman. <gülüyor> Allah gökte değil ki aşağı. Yani Allah'ın mekanı yok işte burada. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir. Orada duayı çok yapın. İşte onun için emir vardır, sünnettir. Eğer bir adam secdede Ya Rabbi gıfirli, Ya Rabbi firli, Ya Rabbi firli. Arapça diyecek ama Ya Rabbi beni affet, namazın secdesiyse Arapça demek zorundadır. Namazın dışında hacet secdesi, şükür secdesiyse Türkçe de diyebilir. Namazın içinde Arapça demeye mecburdur. Ya Rabbi üç kere beni affet dese başını kaldırmadan affolmuştur. Çok, İmam Cezeri'nin kitabında El-Hasnul Has'ın kitabında gördüm bunu. Dolayısıyla secdede duaların şeyi çoktur. Hadis-i şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazında Yalnız farz namazları da yapmamalı. Çünkü farzlarda pek genişlik yoktur. Sübhani Rabbil ala'dan başka bir şey dememeli. Nafilelerde. Nafilelerde genişlik vardır. Bu gibi hadislerde geçen sünnet duaları Şimdi berat gecesi gelecek mesela onları diyeceğiz. Secdede duaları var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saat kıyamda duruyorsa bir saat rükuda duruyordu. Bir saat secdede kalıyordu. Bir saat. Hem tesbih ediyordu hem dualar ediyordu. Mesela dua kitaplarında, hadis kitaplarında ruku duaları, secde duaları diye bahisler vardır. Bu itibarla ben de namaz hali kitabımda, namaz hali kitabımda bu dualardan birkaç örnek en azından bir sünnetli işleyeyim, yerine getireyim isteyenler için e, zikrettim. Yani rükuda, secdede, Sübhani Rabbil Azimle Ala'nın dışındaki yapılacak dualarda. Ama bunlar farzlar için değil. Nafilelerde Nafileler yap yapısın. Için. Duayı çok yapın. Efendim, ben evet. Arapça bilmiyorum. E, namazın secdesinde de dua yapacağım. Namazın içinde de Türkçe yapamam. Diyen kardeşlerimize formül olarak. Kalbin de niyetini tutar. Ya Erhamer Rahimin der üç kere. Rabbena der beş kere. Ali İmran'ın sonunda Rabbena geçer. Beş kere ayrı ayrı ayetlerde. Peşine Feste lehum Rabbum. Rabbleri kabul etti. Buyurduğu için cafer Sadık Hazretleri diyor ki beş Rabbena dedikten sonra ne istese Allah verir. Yani illa Türkçe yapılamayacağı için namazda en azından üç Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayvi Kayyum, Ya Zelcelal ve Bunları bilir vatandaşlarımızın çoğu. Efendim. Ee, Rabbena Rabbena beş kere, dört kere Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Üç kere Rabbi, Rabbi, Rabbi. Bunlar güzel şifrelerdi. Bunlar ismi azamda rivayetler geçer. Namazın secdelerinde bunları yapsa, kalbinde de niyetini tutsa, zaten e, yani e, açıktan söylemeye lüzum yok hacetini Allah'a karşı. Söylese olur ama Arapça beceremediği için bunları okusun, niyeti kalbinde tutsun. Ee, bir başka izleyicimizde on senedir e, çalıştığım bütün malımı arkadaşıma sattım ama parayı alamadan arkadaş iflas etti. Bu kader midir? Demiş. Kader olmaz mı? Madem vakı oldu Allah'ın takdiri olmayan hiçbir şey de vakı olamaz. İnna külle şeyin o bi kader. Biz her şeyi ama her şeyi kaderle yarattık. Eben Kader suresinin hadidir. Bu haddi kerime kesinlikle beyan ediyorum. Habibim de ki, bizim başımıza ancak Allah ne yazdıysa o gelir. E şimdi burada senin başına bela gelmiş, bütün mal gitmiş. E bu bir musibettir. Ama Allah yazmasaydı başına gelmezdi. Bu ayetlere açıkça gösteriyor ki, bunlar bu kaderdir. E efendim, ama bu kaderdir diyerek de adamı mazur görmek anlamında değil. Adamın da burada bir yanlışı suç varsa telafi etmeye gayret etmelidir. Yani ihmal var bir... Dolap mı var? efendim? O, Muhtemelen bir iyi niyetli o kendisi, durum kendisi herhalde. O konuda bir yok. tanıdığı bir biri, yok. arkadaşım diyor ki yani ne olursa olsun kaderdir. Yani dolap da olsa kaderdir. O da öbürü gayri ihtiyari olsa da kaderdir. Gayri ihtiyari de günah olmaz. Numara çevirdiyse yalan malan dolan günah girer ayrı. Ama kaderdir. Evet. Bunu böyle bilmek lazımdır. Bu kader değil. Fakirlik kader değil. Böyle laflar şimdi başladılar. Yahu bak Başka manada kullanıyorlar ama konuşuyorlar ama yanlış konuşuyorlar. Bu lafın yeri bu değil. Kanser artık kader olmaktan çıktı. Bilmem devamlı yani. Ya kardeşim kaderdir. Bunların hepsi kaderdir. Bu kader değil demek Allah'ın inkar ayeti inkar ve bil kaderi gayri ve şerri inkar. Amentü inkar. Çok tehlikeli bir şey. Ama şunu demek lazım. allah Teala bize sebebe başvurmayın. İlacınızı almayın, korunmayın, tedbir almayın buyurmuyor. Tedbir almamız lazım. Çünkü biz Allah'ın kaderini bilmiyoruz. Bilmediğimize göre bize tedbir emrediliyor. Bu şekilde konuşmak lazım. Yoksa bu kader değil. Ne demek kader değil? Başına geldiyse kader. Gelecekse de kader. Ee, gene daha önce sık sorulan sorulardan birisi bankada çalışmak haram mıdır diye sormuş. Efendim şimdi eğer ]imiz... o bankanın e, ticari işletmeleri yoksa fabrikaları şunları bunları bir e, genel e, imalatı olan, ticareti olan bir müessese değilse yani sırf faizle e, çalışan bir kurumsa tabii ki haramdır. Öbür türlü de haram helal karışıktır. Şüpheli can cennete girmez. O da sakattır ama e, yine de işte helalına niyet gibi hani burada karma bir bütçe var diye belki düşünen olabilir. Ama sırf geçimi faizdense bir bankanın tabii ki o. Ee, orada çalışan da, çalışmak da haramdır. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam ölüye kurban kesilir mi? Çok çeşitli fetvalar duydum. Bizi bilgilendirir misiniz? Demiş. Yani e, ölüye kurban derken ölü için değil Allah rızası için kurban kesilir sevabı ölüye bağışlanır. Ha, o da onu kastediyor. Herhalde. Ama yine de biz tabirleri doğru yani, kullanalım. Ölüye kurban derken tabii ki Ölünün sevabı ölünün ruhuna bağışlanmak üzere kurban kesilir. Zaten şu işim olursa o nefise validemizin ruhu için kurban keseceğim dese o adağa girer onu mutlaka kesmek durumundadır. O adağa girer. Ama eğer e efendim ölmüş dedemin ruhuna bir kurban keseyim böyle bir şey de dememiş şu işim olursa falan adakta yapmamışsa bu kesebilir. Kesmesi zorunlu değil kesebilir. Adak gibi değil. Değil. Yani. Onda adak olursa ancak fakirler yiyebilir. Adak sınıfına yemez. girmez yani. yani. Bu adak sınıfına girmez. Bunu kendi de yer. Zenginler de yer. Herkes yiyebilir. Aile efradı yiyebilir. Efendim, e, Arafa gecesi keserler hatta bir gün evvel kurbandan ki bayramdan evvel et yetişsin. Fakire fukaraya diye. Öyle de bir Osmanlı icadımızdan bir adet vardır. arefeden keserler. E, nafile olduğu için. Kurban, vacip kurban olmadığı için. Ama hisseye katsa vacip kurbana da o da caizdir. Çünkü o da Allah rızası olduğuna yedi hisseden birine de kurban bayramında giredebilir. E, mali ve bedeni bütün ibadetler Hanefi mezhebine göre işlenip sevabı ölüye bağışlanabilir. Evet. Bir ara daha verip devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet hocayla ile sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bir izleyicimiz namaz kılarken kitaptan sure okumak namazı bozar mı demiş. Nasıl kitap? Arabistan'da diyor? çok yapıyorlar. Hatim şey ellerinde evet. de böyle şey yapıyorlar. Şimdi bilmediği bir ayeti sureyi oradan öğrenerek namazda okuyorsa bozar. Ama önünde açık, yanında açık. Hele ki oturarak kılan için tam yanında açık. Eğer ki bildiği bir yeri hatırlamak için böyle baksa namazı bozmaz. Zaten biliyor da hatırlamak için. ve midi, F miydi falan bakıyor. Ama ezbere okuyabiliyor. Ama hiç okumayı bilmiyor da sırf oradan okuyor. Yani o ayeti hiç bilmiyor ezbere. Oradan okuyorsa bozar. Evet. Bir de ameli kesir meselesi vardır. Şimdi Kur'an'ı eline alıyor taşıyor maçıyor. Yani ameli kesir. Ameli kesirin de beş altı tam tarifi var fıkıhta. Mesela en belirgin tariflerinden biri hani iki pantolu iki tarafını birden ha. çekerse Meselesinde ameli kesire girer girmez. Şimdi efendim e, ameli kesir bir de örfe göre de değişir. Yani oranın halkı seni o vaziyette görünce namazda mı değil mi diye şüpheye düşüyorsa. Mesela Arabistan'da saate bakar namaz içinde devam eder. O örfte var de biraz daha açık bu. Kapıyı falan açarlar böyle biraz ayağını kaldırmadan gidip falan. E şimdi orada bir örf var. Ama şimdi bizim Türkiye'de adamın biri saate baksa biz onu öyle görsek bu namazda değil deriz. O zaman ameli kesirdir. Yani Kur'an'a da bakayım derken işte iki eliyle falan şimdi böyle Kur'an tutuyor ayakta veya oturarak. Biz buna namazla demeyiz. Yani o zaman ameli kesire girer. İşte o hareketine de dikkat edecek. Ama bir ahlenin üzerinde olup da kendisi el bağlamış vaziyette oradan hatırlamak için bir şeye baktı. Bundan namaz bozulmaz. Ama örfün belirleyici olduğuna. Ameli kesirin tarifinde yani görenlerin namazla değil düşünebileceği durumlar ya burada da işte yöresel değişiklik var. Evet. Biz saatine bakana Türkiye'de namazda değil deriz. Evet. Ama Arabistan'da bunu demezler. İmamı bile görmüyor musun ki Mekke Medine'nin imamları sıralı o paşörtüsünü düzeltiyor, düzeltiyor, düzeltiyor. Her rekatta böyle öyle bir düzeltiyor. Yani bizde olmaz. bizde o olsa da sıkıntı yani. Evet. <gülüyor> bir izleyicimiz de hocam eşimin işi ters gidiyor. Dua eder misiniz? Allah hayırla inşallah. Rast getirsin diyelim. Yalnız Arif Han dergisinin sonunda Esma-i Hüsna bahsi var. Her ay mübarek ben dua edeyim de o da biraz tedbirini alsın. Yani dua ilacına sarılsın. Orada rızık bolluğu için öyle acayip isimler geçiyor ki. Mutlaka her dergide vardır. Peki de bu sayıda bakayım ne? Esma-i ki e, derste ne geçiyor? Evet, Errazyak. Bu dersimiz Efendim Errazyak ismine gelmişiz. O da şimdi işi ters diyor diyor. Yani rızık noktalarında. On sekizinci ismi şerif er -razzak. Manalarını yazmışız, bir de havasını yazmışız. Mesela e, Arif Handelik, okuyalım. Rızkın bolluğunda en önemli husus. Sabah namazından önce evin kıble tarafına dönecek, o yöndeki sağ köşeden başlayarak kıbleye dönük vaziyette, evin diğer köşelerinin her birinde yine kıbleye yönelerek bu ismi şerifi on kere okuyacak. Er-Razzak, er, -razzak, er, -razzak, er -razzak, her köşede okuyacak. Sabah namazından önce efendim rızkı genişletilir. 20 gün 20'şer kere aç karnına okursa en zor konuları bile anlayacak hale gelir. Sınava i̇şte girmeden okusun. 20 gün evvel başlasın. Mesela i̇şte bu gibi şeyler var. Ya razzazik zikrini 308 defa okuyup evinden öyle çıkarsa ümit etmediği yerden rızık gelir. Geçim sıkıntısından kurtulur. Yani baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Şimdi hoca dua diyorlar. Ben diyorum duadan eksik değilsiniz inşallah. Allah bütün sevenleri ortak etsin, edelim. Ama siz de çarenize biraz, ilacınıza başvurun. Cuma namazından sonra bir hastanın üzerine yar ismi yüz kere okunsa şifa bulur. Hapisteki kişinin kurtuluşu niyetiyle okusa hapisten kurtulur. Derdi olan sıkıntısından kurtulur. Ne kadar kolay bir şey. Bu cumadan sonra ben bile okumadım mesela. Unuttum ondan sonra derdim var, derdim var. ya. Yani. Yüz kere yar razıcak de. Böyle işlerimiz var yani. Parayla marayla hallolacağını bilecek böyle dişlerimiz işlerimiz var. Parayı da buluruz yani. Fakat bedava ya razıcak demiyor. Nefis böyle Allah'ın adını almamak için bin dereden bir su getiriyor. Ya bedava ya Allah'ın adını, ismi şerifi ya razıcak. Mesela bu kardeşimiz okusun. 69. sayfada bu maddeler 8-9 maddeler falan var. Haziran sayısı diye bir kere daha hatırlatalım. Yani evet bu ben diyorum bu zaten bunu normal dergi gibi görmesinler. Hatta hani Şeyin dediği gibi Osman Bölükbaşı'nın teravihi bende kılıyorsunuz demiş. Fitreyi başka yere veriyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada da onun bazı şakşaklar bize reyler başkasına derdi. Böyle acayip lafları vardı. Allah rahmet etsin. <gülüyor> bazı beni tutmayan cemaatler var. E, millet onu anlar. Arife Tarif, Çemberlitaş'ta Marif. Bunlar o kişilerden geliyormuş. Şimdi dergiyi almıyor. almıyor. Sanki... Efendim bilmem ne gazetesi. Yani isim vermeyelim şimdi. Orada dava açmasın bize. Dergiyi almıyormuş ama geliyormuş arkadaşlar emanet alıyormuş. Her ay. Bursa'da. Arkadaş da demiş ki yahu kardeşim zengin adamsın. Bir dergi alacaksın. şimdi. Yahu demiş yani ben görüş olarak hocayı efendim bize çatıyor mat yapar. E demiş o zaman alma de dergine emanet davranış. Yahu demiş öyle zikirler dualar var ki hiçbir kitapta bulamıyorum demiş. E şimdi onun için mecbur oluyor yani. Duayı bizden alıyor. İşte teravihi bizden kılıyor. Fitre başka, yere başka yere veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi e, Görele'den, Esenli Köyü'nden, Emin Tenk... Bizim hemşerimiz, biz de Göreli'yiz. Öyleyim. Hala Göreli olduğumuzu duyuramadık memlekete ya. Ama yani bakın duyanlar Aslı, var ki... Astımız Buharadan. Babam Giras'ın Görele'den, yani Buharadan inmişler Gümüşhane'ye. Orada vebası halinden kırılmışlar. Dedemiz Hacı Tahir Efendi Görele'ye inmiş. Görele'nin Yeğenli Köyü'ndeniz. Babam tarafı, Çavuşlu'dan da babamın annesi, babası hep o taraftan. Ama Buhara'dan indiğimiz kesin. Annem Samsunlu. Annemin anne tarafı Çarşamba'dan, Araplı köyünden, onun da adı bir acayip. Ee, yeni adını bilemiyorum. Ee, ba Annemin baba tarafı da Samsun içinden. Onlar da Allah'a Allah ne Allah gelmişler. Dedem rahmetli, mübarek bir zattı. Böylece bunu da demiş olalım. O Hacı abi de duamı istiyor. Efendim, efendim, size dua etmiş, yani, başarıların devamını Allah'tan evet. diliyorum diye bitirmiş. Ya ee, bizim bütün kadar millet kamiyetçilik yaparlar şuralılar derneği, buralılar derneği böyle hayran kalıyorum ya o Sivaslılara, Aluçrallara falan maşallah diyorum yani sığır Rahim'dir e, bu dernekler. Aluçralda Ya tamam da bizim Görele'de hiçbir şey görmedim ya. Görele'de pidesi meşhur hocam. Pidesi meşhur da ne şenliği var ne bir şey efendim buluşması var ne derneği var ya da diyorlar sen. Çarşak gelmez Ben de şimdi korona gelmem tabi de yani de demek istediğim biraz birbirini tanıyalım ya. E buradan mesaj yerine gitmiş. E mesaj umarız. gitmişti bilmiyorum ki işte böyle en azından bir en duyarlı. azından bir görelelim dedi işte adam bir tanesi bir şey yaptı yani bir hatırımızı soran var ya. Yani. Ben bir sığıra hims. yaptı mı yani bilmiyorum. teşekkür ederiz kendisine. <gülüyor> Esenliköy'den emin F emin tank efendi kardeş teşekkür ederiz. Ee, bir başka izleyicimizde e, hocam demiş Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamıyorum benim namazlarım olur mu? Efendim şimdi düzgün okuyamıyorum derken ölünceye kadar okuyamayacaksın demek değil. Sen şimdi bunu doğru düzgün ağzını düzeltip harflerin mahreçlerini işte caiz olacak kadar talim zaten bir Fatih bir ne bir kuluyor Allah olsa yeter. O da olmadı bir kuluyor Allah'a şey bile her onu okusan bile Ay, en azından doğru okusan ama Hadi diyelim namazını kılarsın. Ama şimdi doğru okuyamıyorum deyince yani mana bozulacak bir durum varsa allah diyor yani mesela hüvallah füvallah diyor. İnna tayna diyor ya? İnna tayna diye bir şey var mı? E ayna diye mi? E aynaatom. aynı çıkaramıyorum diyor. Herkesin o aynı çat çat Bu çatlatacak ayna, hali mi yok o da diyor ki işte benim. E, ameliyat lazım dedi bir ayın çıkartmak için dedi hoca efendi dedi adam. Çıkaramıyorum diyor mesela. E şimdi herkes beni gibi yapamayabilir ama en azından bunu a da yapmaz. Bir a yapar, a yapar, a yeter ağ diye illetemesine lüzum yok. Yani bazısı talimini hiç bozmaz biliyor musun? Gelmişler işte bana bir kabağı verir misin falan diyor şimdi. O da ki ne diyorsun be kardeşim benimle dalga mı geçiyorsun? Senin keyfi demiş? Talimimi bozamam demiş yani. <gülüyor> Ondan sonra bazı adamlar bile hep talimli konuşur falan. Bazıları da onlara sinirlenir. Tamam biz öyle aşırı mutassıp değiliz. Ama manayı da bozmayacak kadar da öğrenmek farzdır. Kıyam kıraat, rükû sücüt yani. Bunun birisi kıraat, kıraat tilavet demek. Ne okuyacaksın mübarek? Ama bazısı hakikaten hiç o yaştan sonra mümkün değil yani ameliyat yapsan çıkaramazsın o harfi bazı harfler. Böyle bir durum olanda olabilir. Artık Allah kerimdir diyelim. Ama sağlığı saati, bir sağlığı saati elveren, durumu müsait olan her şeyden önce namaz farsa içindeki farzın biri de kıraat farzıdır. Aynı namaz gibi farzdır. Ve ilk işi en azından bir fatiha ile bir sure namazı caiz olacak raporu alana kadar yani bu okuyuşlar namaz kurtarır mana bozulmaz. Ama onu da ehlinden alacak tabii. Gidip de onu kendisi gibi ayrancının şahidi şuracıdan alırsa olmaz. Bir ehli olan adam senin bu namazın olur. Dediye diyene kadar bir fatih, bir sureyi halletsin. Evet. Yani bir ettiayıatu gibi de değil mesela. Çünkü kırat farz bölümü yani. Şimdi ettiayıatu ayet değil. Şu ayet olanlarda hassas olmak evet. lazım. En azından onları yapsın. Acil ama her şeyden önce. Bu yemeden, içmeden, evlenmeden, her şeyden önce. Çünkü farsa bu vakit girmekle çıkana kadar ne kadar büyük belalar var namazın e kazaya bırakılmasında mesela. O zaman bu ev kadar aciliyet kesbediyor Bu kıraatın da düzgünlüğü. Her işten önce. Ee, bir izleyicimiz de kedi sormuştu yukarıda. Evde köpek beslemek caiz mi? Değil birimiz. efendim, caiz değil. Her gün amelinden Uhud'da kadar eksiltilir. buhari hadisi şerifi sahittir. Her gün amelinden Uhud Dağı kadar eksiltilir. Bizim zaten bilmek küçücük bir tepe kadar amelimiz yok. Bir de Uhud Dağı kadar eksiltilirse ne kalacak? Ahirete sıfıra sıfır çıkarız. Çok. Yani esfeli safirin gözüküyor yani, hocam. Ortan, Uhud yani Uhud kadar diyor amelinden eksiltilir. Evde caiz değil. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam Rabbim sizden razı olsun demiş. Hayırlı evlat için çocuğa Allah aşkına ve Allah aşkını ve korkusunu... ...nasıl anlatmalı... ...hangi duayı etmeliyiz... ...yani demiş. şimdi ulusu ayetler de var... ...Rabbi evziyaniye neşkürhani ve tekeledi... ...rakamı şimdi şey demiyorum... ...son mu bu? Bir aramız daha... ...bir aramız var. daha o arada bir rakama bakayım... ...Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var... ...Rabbim bana hayırlı zürriyet ver ...o diye. zaman arayı verelim... ...o iki üç o ayet arada... var o ayetleri okumaya devam etmesini öneririm... ...bu soruyu soran izleyicimiz eğer şu anda ekran başındaysa... E... Bir aramız var. Son aramız. Ondan sonra son 10 dakika. Herkesin de derdi bu zaten. E, birlikte olacağız. E, onun cevabını aradan sonra vereceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Şübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. E, ve bu bölümde... Şu duaları e, sizin diyelim. Sizin soruları... Bir tanesini herkes biliyor. <gülüyor> Rabbena atina dünya hasene ve fil ahireti hasene. Belki, Belki kaçıranlar vardır. Benne... Niçin bu duayı evet, söylüyoruz? Evet, çocuklarının salih olması, hayırlı evlat olması ana babasına vatanına milletine hayırlı olması yar olması itaatkar olması Allah'a ibadetli olması e, niyetiyle en kuvvetli ana baba duası bir defa peygamber duası gibidir. Duam nebi dua veledi ki dua ennebi ümmeti ana babanın evladına duası bir peygamberin ümmetine duası kadar kesin kabuldür. Onun için anne baba dua yapsın mutlaka yapsın. Bu düzelir. Hiç ümitsiz olmasınlar. En ümitsiz çocuk düzelir. Şimdi e, duanın önemlisi şudur. Bir salavat getirilir. Allah'ım salli ala ve Muhammed ve ala Ali ve sahibi sellim. Peşine Rabbena atina dünya Bu niyetle. Kendi çocuklarına niyet. Çünkü dünyada da güzellik var. Ahirette de güzel var. E, dünyadaki güzellik salih hanım veya kadın için salih bir eş. E, ve hayırlı evlat. Bu herkesin bildiği bir duadır. E, en büyük da budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve en çok yaptığı duada budur. Onun için Osmanlı ecdatımız bunu namazın hemen sonunda... Birçok dua varsa da bunu yerleştirmişlerdir. Yani Hanefi fıkhında da okunacak çok dua var ama bizim örfümüzde bu var. Bir de Ahkaf suresinin 15. ayeti bulurlar Arapçadan. Orada Rabbi diye başlıyor. Üçüncü satırın üçüncü kelimesi. Üçüncü satırın yukarıda sayfa başı Rabbi evzi'ni diye başlıyor. Ayetin başından A baştan mı? Değil. Şey. Ayetin başı insana iyilik emrettik. Ana babasına Neyip Efendi. O mevzu değil. Dua Rabbi'den başlıyor. Rabbi evzi'ni diye başlıyor ve inni minel müslümin'e kadar işte orada geçiyor ki ve aslı hlifi zürriyeti. Zürriyetimi ıslah eylediyor. Yani bu duayı yapanı Allah met ediyor. Zürriyetimi Salah. Ahkaf suresinin 15. Ahkaf ayet. Ayetinin üstten Üçüncü evet. satın Rabbi diye başlıyor. Rabbi evzihani sonuna kadar ayetin. Bu duaya devam etsinler. Beş kere yapsın, yedi kere yapsın, mübarek gecelerde yapsın. Çocuğumu ıslahat diye yapsın. Mutlaka kabul olacak inşallah. Ee, şimdi sorulara devam edelim ama e, tabii e, Türkiye'nin gündeminde seçim konusu vardı. Seçim geride kaldı. Ancak e... Elhamdülillah kurtulduk. <gülüyor> Millet birbirini ee, yani evet. kafir sayacak kadar Mezhepten ileri götürecek kadar hepsi geride bir... kalmışa benziyor. Bir beyaz sayfa helalleşme e, tartışması Yok, onlar, var ama onlar helalleşiyor kolay. Onlar yine barışıyor şey diyor. Aşağıdakiler karı kocasıyla kavgalı. Çoluk çocukla. Öyle mi? Hala var Oo, Eskiden var. daha yaygın da hala mı var. Var var çok... Ama nasıl olsa memleketin yarısının adresi belli, diğer yarısının arasında e, öyle bir ihtilaf yani varsa onların problemi. Yani çok büyük bir ihtilaf sebebi. Hani buyuruyor ya Rabbim içki ve kumar sebebiyle Şeytan aranıza düşmanlık, kim ve nefret sokmak istiyor. İnne ma yureedü'ş şeytan ve yuqa baynekumü'l-adavete ve'l-baghdave fi'l-hamri ve'l-meyseeri. İçki ve kumar, vesvustur, majlisleri ve an-salat. Sizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Şimdi adam sabah kadar afiş asmış bilmem ne mücahit. Ondan sabah namazını kıldım mı? Vallahi çok yoruldum, uyudum diyor. Ne <gülüyor> zaman namazını kaçırdıktan sonra bunu mücahit diye nerede kaldı? E ondan sonra bu kadar kim ve nefret birbirine düşmanlık birbirine hakaret edecek derecede bir de iftiralar kaç para aldın belden aşağı şeyler falan falan ya ne işler ya ne işler ya. şeytanın tam maskaralık yaptığı yerler şeytan milleti maskara'ya çevirdiği noktalar onun için bu içki kumardan beter oldu ya bu partizanlık. Ama adı üzerinde fırka zaten ee... ayrılık yani. Evet. Allah Teala ayrılmayın buyuruyor bir tanesi de. Liderlerden biri demiş ki, ihtilafı ümmeti rahmetin demiş. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. <gülüyor> e adam, ümmetin ihtilafı, fıkıhtaki mezheplerde rahmettir. Oradaki caiz olmazsa burada caiz olur, sık zaruret vardır, bundan kurtulursun. <gülüyor> Milleti bölüm parçaları da, millet birbirine düşman olsun, böyle rahmet olur mu ya? Yani o hadisin ne alakası var? Tabii bir başka önemli konu aslında bütün İslam alemini çok yakından ilgilendiren bir dönem yaşıyoruz. İşte Tunus'ta, Mısır'da e, başlayan e, halk hareketleri, e, Libya'da NATO güçlerinin herhalde aya yaklaştı. E, Libya'yı hala bombalamaya devam, devam ettiğini, ediyor. yakıp yıktığını görüyoruz. E, derken hemen yanı başımızda e, Suriye'de de çok üzücü e, hadiseler yaşanıyor. Bir iç savaş tehlike ve tehdidinden iç savaştan öte mezhep savaş söz ediliyor. Çıktı. Asıl oraya dikkat çekmek istiyorum. Bunun da rivayeti, çok sağlıklı bilgi alınamadığı gerçekliğinin belki altını çizmek lazım ama, e, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki e, bir takım unsurların orada bir mezhep savaşını e, kışkırttığı yönünde iddialar da var. Bir, e, İran e, işin içinde. <gülüyor> e, İran zaten Suriye deyince. E, İran, İran işgali altında. E, etkisi altında. Yani şimdi ben haberlerde dinledim. Geçen gün bir kanalda Suriyeli bir asker ordudan ayrılmış. Çünkü Halka ateş etmesi emredilince vazgeçmiş bu sefer kendi canından korkuyor, kaçmış. Bizim e, vatandaşlarımız. Adaydaki tü, kamplarda. Türkiye'e e, Türkiye'ye bundan Asayı dolayı galiba, e, dışları bakanına falan teşekkür ederim. Yani hakikaten hassas, hakikaten ilgili bir insan. Allah onu muvaffak etsin. Çok güzel e, efendim hizmetler yapıyor. Yani bir de biz kapıyı kapatamayız. Ne kadar gelirse gelsin çünkü adam can tehlikesinde yani. Nasıl kapıyı kapatalım demesi çok güzel. Bakın Mısır'ın yaptığı rezalete. Refah kapısını kapatıp da gazete bu kadar Müslümanı ilaçsız perişan ölmesine sebep olmuştur. Bu efendim mübarek rejimi. Şimdi biraz biraz Açtılar. açıldı. Açıldı evet. ama yani bakın ne zalimlik var. Elhamdülillah bizimkiler yani burada çok güzel davranıyor. E, efendim komşuluk açısından hem Müslümanlık açısından hem el-i açısından e, burada ağırlıyorlar. Gelen buyursun diyorlar. Bu çok önemli. Çünkü oradaki asker dedi ki bizzat dedi İran askerleri dedi. Çünkü o Mahir denen Beşyarın kardeşi o Maer öyle bir acayip adam ki babasının yolunda gidiyor. Millete kendi giriyor işin ateş açıyor. Milletin üstüne ateş açıyor ve özel birlikleri var. Bunlar da Şia birlikleri. Yani Nusayri. Bu Nusayri de Şia'nın Gulat fırkasından. Gulat yani Gulat bir hepten itikatsız. Böyle bir bela. Bunlar yüzde değil ya Suriye'de. 12 filan diyor. 12. Yani 12. Yüzde yetmiş'e yakın eli Sünne'de hükme diyor. Hamada 20 bin kişiyi katletti bunun babası. Şimdi bu mahir devrede geliyor, asker diyor ki ya karşımıza bize baktık Farsça konuşuyorlar diyor. <gülüyor> Suriyeli nerede bilecek? Farsça. İran askerleri bir de Lübnan, Hizbullah. Hizbullah askerleri karşımıza diyor. Yanımda diyor beş tane arkadaşımı şehit ettiler diyor. Ve kadınlara tecavüz ediliyor bunu ben gün evet gün haberlerde dinliyorum hep. Kadınlara tecavüz ediliyor ya. Çok büyük bir sorun var. İslami medyada pek ilgilenmiyor. Hiç meseleyi böyle gündeme taşıma yok. Burada çok önemli bir şey var. Bizim bir dediğimiz daha doğru çıkıyor. Şia hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır. Amerika ile öyle görünür, İsrail ile öyle görünür mörünür hiç alakası yok. Gizliden toplantılar, ittifaklar yaparlar. Bütün mesele yorgan gitti, kavga bitti. Ehli sünneti kırmaktır. Çünkü ehli sünnetin bir şeyi olmasın. Devleti tutunacak. Kendi Şia'nın devleti var. Rejimi var. Bir de rejim ihraç ettiği bölgeler var. Lübnan gibi, Suriye gibi. Oraları ele almış. Her yeri karıştırmaya uğraşıyor. Dini yönden mollaları şey yapıyor, tevzi ediyor. Azerbaycan'a şuraya, buraya bütün milleti sahabeye düşman edecek. Fikirler aşlatıyor. E şimdi burada da Suriye'nin içine asker gönderip de sen kalkıp Efendim Ehl-i Sünnet'i boğazlıyorlar, kesiyorlar ya. Böyle acımasız zalim adamlar. Onun için hem dua edelim, hem şuurlu olalım. Bakın Şia bir zaman kafirle savaşmamıştır. Tarih boyunca hep ehl Sünnet'le savaşmıştır. Bu da bir daha tescilleniyor. Bu da bir daha testleniyor. Irak'ta öyle 10 sene savaş çıkarttı. 10 milyon insanın ölümüne sebep oldular. E şimdi de böyle Suriye'nin iç işlerine karışıyor ama Suriye'nin başları da bunlardan destek istiyor tabi. Nusayir de Şia'nın bir grubu olduğu için. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah ehli sünnete yardım etsin. Recep ayındayız, haram aydayız. Haram ayın hürmetine Allah ehli sünnetin kanlarını, canlarını, namuslarını bu Şia gibi sapık fırkalar haram eylesin ee, diyoruz. Tabii ki ee, bu iç savaş bir an evvel neticelensin, bu zalim düzenler ortadan kalksın da herkes evine dönüp sulh selamet içerisinde namazına, cemaatına, mübarek Ramazan geliyor yani. İnsanlar oruç tutacak, terabi kılacak ama böyle güvensiz vaziyette adam. Geri gelin, nasıl geri gelin beni? Kesesin diye bir geri geleceğim ya? Böyle bir şey çıktı ortaya. Mutlaka bu işte hassas olalım. Müslümanların derdiyle sabahlamayan onlardan değildir diyor hadis-i Evet, Bak bu, biz bu kadar güvence içindeyiz. Bu hadis-i şerifle evet. noktayı koymuş evet, olalım. Gerçekten evet. altın çizilecek. Üzerinde... Yani ve... Bir insan sabaha çıkar da içinde Müslümanların dü dünya genelindeki Müslümanların derdi yoksa onlardan olamaz. Evet. Bunun üzerine söylenecek e, söz yok efendim. Umarız e, bu söz ekranları başında e, bunu dinleyen izleyicilerimiz üzerinde gerekli e, etkiyi yapar. Biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız efendim. İnşallah. Sizleri de bekliyoruz. Hayli bir hafta sonra diliyorum. İnşallah. Hoşçakalın.